<gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve ve resulihi nebina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tebiyon bi ehsanin ila yuvmiddin Ama Ba'd Bugün 26 Ekim 2014 Pazar Cehaleti özür görmeyenlerin yaygın şüpheleri Derslerimizin ikinci bölümü kardeşler Şüphemiz şu Hep görmüşsünüzdür Mesela bir insan şirk koşar cehaleti özür görmeyin kişinin ilk gerekçelerinden bir tanesi e bu zaten la ilahe illallahı anlamamıştır ki değil mi bir de la ilahe illallahın mesela ilim şartı var doğru mu şart olmadan kendisi için şart koşulan şey de kalkar o yüzden demişlerdir ki şirk koşan bir kimse la ilahe illallahı anlamamıştır ki nasıl müslüman olsun Diyorlar ki devam ediyor. Bunlar hepsi birbirine girintili şüphelerdir. O yüzden hepsini bir arada zikredeceğim. Aslında 3-4 şüpheden oluşuyor. Diyorlar ki mesela nasıl namazın şartları varsa taharet gibi. Değil mi? La ilahe illallahın da şartları vardır. İlim de la ilahe illallahın şartlarındandır. Yani şart olmadan kendisi için şart koşulan şey de olmaz. Mesela taharetin olmadığı zaman namazın olmaması gibi. Bir ümmet birisi gelse unutarak abdestsiz namaz kılsa. İcmaen nedir bunun hükmü? Tamam. Namazı batıl iade edecek. İcmaen. Bunda hiç kimse mukarifet etmemiştir. La yekbelullahu salate ahadikum izâ ehdese hattâ Allah sizden birinin hades gerçekleştiğinde ta ki abdest alıncaya kadar namazını kabul etmez. Tamam mı? Şimdi şartları rükünü bir anlayalım. Şart nedir? Olmazsa olmaz. Ama içerisine girmek istediğin ibadetin önünde olur, dışarıdadır. Mesela taharet gibi. Bir olmazsa olmaz vardır ona da rükün denir. Mesela ne gibi? Fatiha gibi. Fatiha'sı olmayanın namaz yoktur. Ne demişler alimler? Fatiha namazın rüknüdür. Şimdi şart da olmazsa olmaz, rükün de olmazsa olmaz. Neden birine şart demediler, birine e, şart dediler de diğerine rükün dediler? Sebebi şu iki şeyi ayırt etmek için. Şart dediğin zaman talebe hemen duyacak önceden olan şeyler. Rükün dediğin zaman içinde olan şeyler. Şimdi diyorlar ki bakın dikkat edin. Şirk koşan bir insan ya İslam'a girerken şirk koşuyordur. Yani ben mesela istigaseye inanarak bir tasavvufçunun eliyle giriyorumdur. Bunda şart yok diyorlar. Doğru mu? Bu adamda ilim şartı yok giremiyor. Aynı taharetsiz namaza giremeyeceğin gibi. Bir adam da var. Evet gerçekten sahih bir şekilde girmiş İslam'a. Ama sonradan bir tasavvufçu diyelim. Kavasını karıştırmış ve istigaseye inanmış. Bu da ne oldu? rüknü iptal etti. Yani ispat ve nefi rükünleri var diyoruz ya da ilahen ispat ve nefi. Bunu iptaretti. Anladınız mı? Anladın mı Sonra şöyle bir ifadeyle geliyorlar. Nasıl ki hades, hades nedir? Vasfin, wasfun qaimun bil bedeni. Fıkıh'ta böyle geçer. Yamne'u mines salati ve mimma tushtaratu lehu at Bedende var olan bir niteliktir. Bedendeymiş bu. Var olan bir neteliktir. Namaz ve kendis namaz ve benzeri şeyler için tahrîtin e, şart kılına, yani tahrîtin şart kılındığı şeyleri bozan mesela ne gibi işte ben de diyelim ki hades gerçekleşti o da nedir mesela diyelim ki e, yellenme oldu ne oldu burada hades gerçekleşti Taharet ne oldu bozuldu diyorlar ki nasıl ki hades tahareti bozuyorsa çünkü bozan şeylerdendir. Biz la ilahe illallah bozan şey olarak şirki söylemiyor muyuz? Nasıl yerlenme tahareti bozuyorsa o zaman kardeşim dürüst olun diyorlar. Şirk koştuğun zaman da ne olur? La ilahe illallah bozulur. O zaman 3-4 tane birbirine girintili şey. Birincisi ilim yok ki bu adamda istighasede bulunan ölüyle. İlim, ilim şartı yok. G girmedi İslam'a. Başka nasıl işte taharetin şartı varsa... La ilahe illallah'ın şartları da var. Aynı şekilde nasıl hades bozuyorsa tahareti, şirk de la ilahe illallah tevhidini ne yapar bozar. Bunlar çok fazla müteahhir e, kitaplarda mevcuttur cehalete özür görmeyenlerin. E, kitap, Necdi ulemanın kitaplarında da vardır bu. Şimdi bu şüpheye biraz doğaçlama usulü cevap vereceğiz başından sonuna kadar. İlk derste yaptığım gibi yarısından sonra kitabı değil. Biraz böyle hissi, biraz böyle sağa sola kaydıracağız meseleleri anlayalım. Biraz sitem edeceğiz, biraz üzüleceğiz, biraz kızacağız falan. Şimdi bu şüpheye dediğim gibi biraz doğaçlama cevap vereceğiz ama şimdi ilk soracağımız soru, ilim şarttır ya La İlahe illallah için doğru mu? Mesela bir turist geldi dedi ki La İlahe illallah de anlamıyor seni tabii. Say diyoruz mesela de La İlahe illallah. O diyor vaat say La İlahe illallah diyor La İlahe illallah Girer mi İslam'a? Girmez. Neden? İlim şart ne dediğini bilecek anlamına. La, la ilahe dediğinde bütün ibadet edilenleri inkar ediyorsun. İlla Allah dediğinde Allah'ı hariç tutuyorsun. O zaman sen istigase yaptığın an la ilahe kısmı yok sende. Mantık bu. Ne kadar cazip geliyor değil mi bunlar? Ne kadar cazip geliyor? Hatırlıyor musunuz? Mekkeli müşrikler cahildi. Allah tekfir etti. İnsanlar nasıl cazip geliyor? Oo bunun önünde kimse duramaz. Çok ilmidir deyip böyle kapılıyorlar. Ondan sonra insanları tekfir ediyorlar. Ama meselenin hakikatine indiğimizde ne kadar batıl bir şüpheymiş anladınız değil mi? Bu da aynen öyle. Bu ondan daha da batıl bir şüphe. Bu onların en çürük şüpheleri ve evli sünnetin hiç menhecine uymayacak bir şüphe. Ve kendileri öylesine tenakuz içerisindeler ki bu şüpheleri getirerek birazdan göreceğiz. Onlara o tenakuzlarını ifade ettiğinde kardeşler şaşırıp kalıyorlar. Hakikaten biz böyle inanıyormuşuz diyorlar. Yani tenakuzlarının farkına varıyorlar. Şimdi ilk söylediğim şey ilim şart değil mi? neyi bilecek? Bak hepimiz derslerde okumuşuzdur, görmüşüzdür, hep hocalardan duymuşuzdur. Laylayla lay, lay Allah'ın yedi şartı var derler. Sayarlar değil mi hocam? Bir tanesi de ne? İlim. İşte sıdık derler değil mi? Sevgi derler. Sayarlar. Yakın falan. Peki şöyle sorayım. Derslerden hiç aklınızda var mı? Bu ilimin hangi kitap, hangi hoca, hangi ders bu ilimin içerisine nasıl açtı? Yani neyi bilecek bu adam? Aklında olan varsa söylesin yoksa devam edeceğim. Yani neyi bilecek, ne kadar bilecek? Devam edeyim. Şimdi la ilahe illallah'ın anlamını bilecekler diyor. Bakın neden biz cevap veremedik aslında biliyor musunuz kardeşler? Sebebi şu. Bugüne kadar bunu anlatan hiçbir zaman doğru düzgünün içini açmadı ki. Neyi ne kadar bilecek? Yani bilme neyi? Doğru mu? Mesela şu anda yeryüzündeki en aşırı tasavvufçuya söylesen Allah'tan başlarına ibadet edilir mi? Ne der? Yok. <gülüyor> Demek ki edilmeyeceğini biliyor. Neyi ya O zaman ne kadar bilecek? Sınırı neyi? Neyi bilmezse... İlimi bilmiyor, kabul edilir. La ilahe illallah'ın şartını yerine getirmiyor, kabul edilir. Ne kadar bir ilim? Doğru mu? İlk soracağımız şu. Yani neyi bilecek, ne kadar bilecek? Mesela kaç bin tane ibadet var? Doğru mu? Şimdi biz İslam'a birini sokacağız. İlim şartı ya. Bütün ibadetleri saymamız mı gerekiyor? Kaç tane ibadet sayabiliriz biz Kur'an sünnetten çıkarsak? Binlerce. Doğru mu? Bak ona binlerce liste yapacağız. Ne kadar ibadet varsa bulacağız, araştıracağız, bulacağız. Çünkü say desek biz de sayamayız şu an değil mi? sayıyla tespit etmedik. Say desek çıkar herhalde bir üç beş bin tane. Bir de kalp amelleri oradan da otuz kırk tane çıkar falan değil mi? Hepsini sayacağız bak bunların böyle böyle böyle bunların hiçbirini Allah'a sarf etmeyeceksin. Günler uğraşacağız adama ezberleteceğiz. Bir de arada unuttuğumuz bir tane varsa oradan şirke girdiyse var ya adama. adam ha. Bizim de unutmamamız lazım. Bir de ihtilaflı olan ibadetler var ibadet mi değil mi falan birine göre ehl sünnet içerisinde bak tekfircilerin mantığıyla söylüyorum kabir ziyaretine gitmek 5 görüş var haram diyen var kadınlar içine haram diyen var sünnet diyen var müstehab diyen var mübah diyen var mekruh diyen var 5 görüş o zaman hanbeliğe göre şimdi tekfirciler de kabul etmediği için getiriyorum yoksa ihtilaflı olup olmaması önemli değil ne kadar ne kadarını bilecek anladık bu büyük bir problem Yoksa adam şunu mu bilecek yani la ilahe illallah Allah'tan başlığına ibadet edilmez ben bunu kabul ediyorum ama ibadetlerin cüz'ü ne onun hepsini bilemeyebilirim. Doğru mu? Şimdi bakın diyeceğiz ki kendisine şu sorulur. Kişiden la ilahe illallahın sayı olabilmesi için taut, küfür, şirk olan her şeyi bilmesi gerekir mi? Bütün şirk, küfür meselelerini tek tek, ibadet cüzlerini tek tek bilmesi gerekir mi? İlk soru. Evet derse şirk ve küfrün cüzleri biter mi? Hepsini öğrenip sayacak mı bir insan İslam'a? Yani turist geliyor diyor ki ya ezanı duydum çok hoşuma gidiyor. İslam'a sok dur ben eve gideyim araştırayım binlerce ibadet hiçbirini sağlıyor. Anamız ağladı işte ne yapacağız yani böyle şey mi bu? Adamı sokana kadar birazdan bir kısmı anlatacağım. Bir tekfirci beni sokamadı İslam'a. Ne yaptım ettim sokamadı. Vallahi sokamıyorum en sonunda. Geleceğiz ona. Şimdi hepsini öğrenip sayacak mı diyoruz? Evet derse adamı İslam'a sokamadık. Hayır derse kendine ters. Neden? Ulan ilim şartı yok adamda. Nasıl İslam'a soktun adamı? Bak adama saydın saydın diyelim ki kurban kesme ibadetini unuttun. Hemen gitti kabirde kesti. İslam'a sokmuş oldun bir adamı. La ilahe illallahı bilmeyen. Sen o zaman kafiri İslam'a soktun sen de müşrik oldun. Bunlar büyük bir problem. Peki desek ki buna sen nasıl... Tauhu İslam'a sokuyorsun veya müşriği İslam'a sokuyorsun. Sen de kafirsin desek bu adam için büyük bir problem. Diyorlar ki bunlar la ilahe bilmiyorlar diyorlar ya kardeşler. Bakın Allah için bu aslında derse hiç gerek yok. Tek cümle bitirir de bu şüpheyi ama ben hani farklı vecihlerle anlatayım ki fıkı edin. Şimdi la ilahe illallah'ı adam gibi yeryüzünde kim anlatıyor? Ehli sünnete tabi olan selef akidesine sahip. E şairler nasıl anlatıyor? La halika illallah. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Tekfircilere göre yeryüzündeki bütün eşariler kafir olması lazım. Bitti mi bu şüphe? Tekfirlerin bütün... Edemiyorlar zaten o ayrı. Bütün ümmeti alimleri karşılarında bulacaklar. La halika illallah diye anlatan bütün alimleri karşılarında bulacaklar. Şimdi yeryüzündeki tüm eşariler La ilahe illallah nasıl anlatıyor? La halika illallah. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. O zaman bu adamlar gitti. Sadece bunu söylediğimi bitti bu şüphe. Yeni şüpheye geçiyoruz diyebiliriz. Ama demeyeceğiz tabi. Şimdi bakın. Açıyorum. Eşariler la halika illallah derler. Hepsine sor. Bütün bu eşarilere sorun kardeşler. Allah'tan başkasına ibadet edilir mi diye sorsan ne derler? Hayır derler. Allah'tan başka yaratıcı yoktur diye tefsir eden la ilahe illallah böyle birisine. Sen bu sözünle yani Allah'tan başka yaratıcı yoktur tefsirinle. Allah'tan başkasına ibadet edilebilir mi diyorsun desen ne der? Hayırdır. Hayırdır. Bakın biz La ilaha illallahı anlatırken farkımız ne biliyor musun onlarla? Aslında bir cihetten lafsi bir ihtilaf. Bir cihetten. Biz La ilaha illallah Allah'tan başka ibadeti hak eden yoktur, hak mabut yoktur. Dediğimizde La ilaha illallahın direkt anlamı budur diye tefsir ediyoruz. Sonra da ona tabi olarak da Rab kimse ona ibadet edilir diyoruz. Doğru mu? Onlar ne? Onlar da diyor ki hayır la halika illallah. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Ama buna da tabi nedir? Yaratıcı Allah'tan başka yaratıcı yoksa ibadet sadece ona yapılır diyorlar. Fark bu. Heh. Yani tabii ki ehl-i sünnetinki daha doğru. O yüzden daha doğru olduğu için ibadete eşarilerden daha çok durmuşlardır ibadet tevhidine. Ama baktığın zaman bunlar... La ilahe illallahı bilmiyorlar. O zaman ne yapacağız aşareleri? O zaman demek ki mesele anlamını bilmeye döner. Bakın tekrar soruyorum. Yeryüzünde tek bir tasavvufçu bilir misiniz Allah'tan gayrısına ibadet edilen diyen? En aşırı tasavvufçu yani Allah'tan başlığına ibadet edilir diyen. Şimdi birazdan geleceğiz hani o İbni Arabi falan onlarda da bizim yanlış anladığımız bazı şeyler olduğuna geleceğiz birazdan. Yok aslı itibariyle yok bir ekol olarak yok. En azından öyle söyleyeyim. Bir ekolun içinden çıkar birisi. Var mı iki tane Allah diyen? Bir ekolun içinden çıkar birisi. Yani mesela işte cübbeliğe nispet ettikleri gibi. İşte ete kemiğe ne diyordu? Ete kemiğe Mahmut diye göründüm. Onun kesinlikle Mahmut'u Allah olarak gördüğünü birazdan ispatlayacağız. Öyle hiçbir şey yok. Cübbelin akidesinin alakası yok bununla. Hulul da de alakası yok. Şimdi bakın şunu söyleyelim. İbni Adi İbni Hatim'i biliyoruz değil mi? Evet, değil mi? Bu Resulullah'a geldiğinde kim hatırlıyor kıssayı? Hani haçla geliyor ya bir ara. Şimdi hani onlar alimlerini, hahamlarını ilah edindiler dediğinde, ibadet değil mi? Allah'tan başka Rabler edindiler dediğinde. Kabul etmedi değil mi? Resulullah ona ibadet ettiğini söyledi. O da ne dedi? Biz ibadet mi ediyoruz? Etmiyoruz ki. Harama helal, helale haram yaptıklarında yapmıyor musunuz? Şimdi Adi İbni Hatim demek ki ibadetin cüzlerinden bak birini bilmiyormuş. Demek ki o zaman ibadetin cüzlerinden birini bilmeyen, la ilahe illallah bilmiyor diye adlandırılamıyor. O yüzden sen kabrin başında kurban kesen bir insana desen ki sen Allah'tan başına ibadet ediyorsun. Adam seni sopayla kovalar. Ne diyorsun ya Allah'tan başına ibadet edilir mi der. Ama ibadetin cüzlerinin hepsini bilmediği için hataya düşüyor. Biz bile bazen yıllar sonra öğreniyoruz bir sünnet diye şöyle bir sünnet namazı varmış mesela değil mi? Yani. O yüzden necdi ulemaların hatası kendini burada gösteriyor. Bakın sayfalarca ciltlerce şunu ispatlamaya çalışıyorlar. La ilahe illallah'ın Allah'tan başka hak mabut yoktur demektir. Onu ispatlamaya çalışıyorlar. İşte peygamberin e, amcasına tebliğini, oradaki ey amca la ilahe illallah tık, onu vurguluyorlar. Ya insanların böyle bir derdi yok ki. Hiçbir problemi yok. Yeryüzündeki Müslümanın dini hiçbir problemi yok bunda. Ama problemi nerede? İbadetin cüzlerine ne giriyor? Onu bilmedikleri için orada şirke düşüyorlar. Mesela bir istigasenin ibadetin düzüne girmediğini bildiğinden dolayı düşüyor. O zaman anlatılması gereken La İlahe İllallah Allah'tan başka hak makbut yoktur. Onun vurgusu değil. Bizim yapmamız gereken ibadetin ne olduğu bunları anlatmamız lazım insanlara. Yani biz öyle bir anlatıyoruz öyle bir anlatıyoruz La İlahe İllallah şu demek şu demek şu demek. La Halika olsaydı o zaman Mekkeli müşrikler de mi Müslümandı falan. Buna gerek yok zaten bu toplumun öyle bir problemi yok. Hangi topluma sor gel de ki Allah'tan başka ibadet edilir mi olur mu der. Ama buna rağmen neden ibadette şirke düşebiliyorlar? Neler ibadetin kapsamı altında? Onu bilmiyorlar. Bilmiyor ki kurban kesmek kabirdekine ibadet. Ki şu anda müteahhir mantığıyla da ben söylemiyorum. Yani mutlak olarak kurban kesmek kabrin yanında ibadet. Hayır onun zatına ibadet niyetiyle yaparsan. Ama işte teberrük niyetiyle o biliyorsunuz. Bidat oluyor vesaire. Onlara gidmiyoruz. Onlar detaylı. Velhasıl yani necdi ulemanın hatası burada kendini gösteriyor. Allah'tan başka e, ibadete hak eden yoktur olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar öyle duruyorlar ki üzerinde belli bir süre sonra biz sanki bu kimseler Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar diyor zannetmeye başlıyoruz bilinçaltımıza yerleşmeye başlıyor böyle bir olgu yok bu halka zulümdür yani mesela rafizleri ne yapacağız Şeyhul İslam diyor ki nice insanlar vardır ki rafizlerin elleriyle İslam'a giriyorlar bunlar kafirlerden işte hayırlıdır Rafizlerin eliyle İslam'a giriyorlar. Şimdi düşün. Rafizi ona şeyi mi anlatıyor? İstigase yapmayacaksın, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Rafizin eliyle bir insan nasıl girer? Bak imamlar masum şöyle böyle imanın şartları var. Doğru mu? Al diyecek sokuyorlar içerisine. Bak bunların İslam'ını bile ibni ne yapıyor? Kabul ediyorlar. Neden? Çünkü sen her bir rafizeye sorsan imamları ibadet edilir mi? Yok der. Secde eden rafizi kabrinin başında niye ibadet ediyorsun dediğinde ya bu ibadet değil ki diyor. Doğru mu? O zaman yani onda problem yok cüzlerinde hata var. O yüzden Şeyhülislam İslam diyor ki gelecek bu nakillerin hepsini birebir nakledeceğim. Şeyhülislam İslam ibni diyor ediyor ki rafizlerin eliyle nice insanlar vardır. Tatarların oradan geliyorlar ellerin, elleriyle İslam'a giriyorlar. Şimdi ona sayacak ilim şu bu rafizin ne alakası var bununla? Nasıl girecek bu adam? Demek ki mücmel bir la ilahe illallah anlatıyorlar. İmamlar böyle böyle. Allah'a ibadet edil, Sadece Allah'a ibadet edilir. Allah edilir. Resul de Muhammed vardır. Muhammed ibn Abdillah. Onunla iman edeceksin. Bizim imamlar bu. Al sana girdin. Ama bugünkü tekfirciye o tavutu küfür edeceğim. Bir de içinde hangi tavut? Yok illa tayibi de edeceğim. Tamam tayibi ettim. George Bush'a şey ettim. Şunu ettim. Eyvallah hepsini ettim. Bir tane devlet başkanı unuttum. Ayvayı yedim. Yani bunu... <gülüyor> Olmuyor böyle. Bunlar büyük bir müşkilat içerisini doldur. O zaman ilimi desen ki hocam o zaman bir doldur ilim ne biliyor? Bu adam bilecek ki bir tane Allah var. Ona sadece ibadet edilir. Onun da bir tane peygamberi var Muhammed İbni Abdülbah. İslam'la gelmiştir. Ona itaat edilir. Bu kadar. Bunu bilsin. İstersen şirk koşarak girsin İslam'a girer. Cüzlerinin hepsini sayamazsın. Az önceki problemle karşılaşırsın. Bütün ibadetleri, bütün şirkleri ezberletmen lazım. Mesela kabrin başında birisi secde ediyor ölüye. Diyorsun ki yanına tebliğ ediyorsun. Bu da diyelim Hristiyan, Hristiyan bir kabrin başında. Diyorsun ki İslam'a gir. Hala secde halinde. Veya diyelim ki hayır bir Müslüman kabrin başında öyle diyelim. Bakıyor böyle bir kabir. Herkes secde ediyor. O da böyle secde ediyor. Diyorsun ki İslam'a gir adama. Daha secdede bak o fiilde. Kulağına yaklaşıyorsun. Tamam diyor ne yapmam lazım? E diyor işte bak Allah var. Peygamberi var. Böyle bir İslam'ı getirmiş. Sadece Allah'a ibadet edilir. Peygamber de Muhammed İbni Abdillah onun Resulüdür. imanet. et bunu yaparsan İslam'a girirsin. O da şahadet kelimesini getiriyor ve daha hala secdede ibadet ediyor. Ve giriyor. Bu adam İslam'a girmiştir kardeşler. Bitti. Aksi takdirde yok. Bütün şirklerden arındırarak gireceksin dersen ne şirklerin cüzleri biter. Biz hala kitabı tevhitte şirklerin çeşitlerini anlatmaktan perişan olduk anlat anlata. Asay say bitmiyor. Hepsini tespit mi edeceğiz adamda? E o zaman her İslam'a girdiğini diyene Allah'a ol diyeceğiz önce. Olmaz. Tamam. Dediğim gibi cehaleti özür görmeyen biriyle bir şeyim vardı benim münazaram vardı. Yani böyle bir, bir buçuk iki sene falan oluyor derslerden biraz kafası karışmış benim derslerden falan bana anlat diyor benim kafam karıştı anlat diyor ama bu cehaleti özür görmüyor tekfir ediyor bütün o devlet başkanlarına oy verenleri falan tekfir ediyor bu. Geldi randevureştik Bayağı bir aramıştı yani ben müsait olamamıştım en sonunda telefonunu kaydettim ben de müsait olduğum zaman da aradım Sultanahmet'le buluştuk onunla. Dedim ki bak kardeş sana bir şey söyleyeceğim ben dedim ki varsay ben bir turistim. Geldim seni gördüm böyle sakallı paçaların kısa dedim yani bu Müslüman camiden de çıkarken gördüm. Ya dedim ki sana bir şey söylemek istiyorum ben Hristiyan'ım müezzinin sesi öyle hoşuma gitti ki beni İslam'a soksana. Tamam böyle birisi dedi. Ve dedim ki bak bunu pratik olarak uygulayalım. Ben şimdi geliyorum dedim. Adam dedi tamam dedi. Bak dedim öyle değil. Ben gerçekten geliyorum şimdi. Birebir canlı uygulayalım ki İslam'a sok. Gittim on adım geriye. Aynı dedim birebir uygulayalım ki anla. On adım geriye gittim. Dedim ki hello dedim ona. O da merhaba falan dedi. Ben, ben dedim ben de Türkçe biliyorum çatpattı. Anlaşalım tamam eyvallah. Ya ben az önce ezanı bir duydum. O kadar hoşuma gitti. O kadar hoşuma gitti ki müezzinin sesi. Ben İslam'a girmek istiyorum. Sok sana beni. Tamam dedi. Sokayım. Şahadet getir. Tamam dedim şahadet getirdim. Eşhedü en ve Müslüman mı oldum? Yok, tauta küfür edeceksin. Dedi, tamam tauta küfür ediyorum dedim. E dedi, o zaman Müslümansın. Tamam, hemen gittim yanındaki kabre secde ettim. Tamam mı? Müslüman mıyım? E, asli kafir miyim, mürtet miyim? Asli kafir hiç İslam'a girmemiş. Mürtet İslam'a girdikten sonra şirk koymayacak. Asli kafir miyim, mürtet miyim? Şöyle bir durdu önce. Dedi ki Mürtetsin dedi dedim niye mürtet bak daha la ilahe illallah bilmeden girmişim ben ilim şartı yok mu la ilahe illallah Gir, girmişim secde etmişim demek ki öğrenmemişim la ilahe illallah mürtettir ya tamam dedi o zaman şeysin dedi asli kafirsin dedi falan böyle dedim ki nasıl asli kafir oluyor az önce bana müslüman dedin o zaman sen kafiri İslam'a soktun kafirsin şimdi dedim sana ya dedi hocam şimdi ben onu anlatırım dedi falan ya dedim anlat bak uyguluyoruz ama şu anda dedim az önce soktun ben niçin boşuna git git yani boşuna gitmedim o ona, on bir de birebir uygulayalım diye çünkü her itiraz getirdiğinde o tamam şunu da derim diyecek ya. O yüzden ben canlı uyguladım. Yani öyle bir şey yap ki bir daha geri dönmeyelim. Canlı geliyorum sana. Dedi ki tamam o zaman tağutu anlatırım dedi. Anlat dedim. İşte dedim sadece dedi Allah'a ibadet edilir. Allah'tan başkasının hükümlerinde kimse kanun tutulmaz falan. Sadece e, ilah olarak Allah vardır. Diğer bütün tağutları küfrediyorum. Demokrasiyle hükmedi. Tamam dedim kabul ettim. Eyvallah. Müslüman mı mü Müslüman? Ta gittim Allah'tan başından yardım istedim. İbadeti kabul etmiştim cüzlerini bilmiyorum ki mübarek. Ben mürtet mi oldum asli kafir miyim? Mürteddir desen ayrı bir dert. Yani mürteddir desen ayrı bir dert az önce söylediğim problem asli kafirdir desen ayrı bir dert. Yani mürteddir desen diyeceğim ki nasıl İslam'a soktun ki mürte olayım? Bak daha bilmiyormuşum la ilahe illallah. Asli kafirdir desen niçin az önce beni İslam'a soktun? O zaman şöyle mi yapmamamız lazım. Yeryüzünde şu an devlet başkanlarının hepsini isimlerini yazacağız. O mecliste olanların da hepsinin isimlerini yazacağız. Tarihte geçen bütün tağutların isimlerini tek tek yazacağız. Böyle mi? Yoksa ben toptan tağuta küfür ettim. Ama bunların cüzlerini, şeylerini bilmeyebilirim. Öyle de girelim İslam'a. O mantıkla baktığımda asla ve asla bir insan İslam'a asla ve asla giremez kardeşler. Mümkün değil o mantıkla. Mümkün değil. Çünkü sadık olacaksın diyor şartlarından biri. Doğru mu? E bunu Allah bilir. Kim sadık değil. Seveceksin Allah bilir değil mi? Bizim bilebileceğimiz dışarıdan rükünler var. Bilemeyeceğimiz rükünler var. İlimi alalım gündemi. Az önce verdiğim örneğe ne ne bilecek. Bunların hepsi büyük bir problem. O yüzden şu büyük bir zorlarına gidiyor onların. Eşarilere ne yapacağız? La halika illallah diye. Bak bunun mukabilinde ne diyorlar biliyor musunuz kardeşler? Diyorlar ki tamam hocam her şeyi anladım. Velhasıl kısaya dönecek olursak ben İslam'a sokamadım, Ne yaptık ettik giremedin. Söylediği her şeyde bir itiraz getirdim. Dedi ki toptan dedi devlet başkanlarını tekfir edeceksin. Yani şu anda hangi ülkeye şeye başkanlık yapıyorsa gruba tekfir edeceksin. Ya yani dedim ki yani ihtimalen şöyle bir şey var. Yani yeryüzündeki bütün şeyleri tekfir ettim. Diyelim tamam, bütün devlet başkanlarını tekfir ettim. Problem değil. İslam'a girdin mi? Girdin dese, şirk koşacağım bir cüz'ü getireceğim. Bitmeyecek, cüz'ler bitmiyor. Küfür işleyeceğim bir cüz'ü getireceğim, cüz'ler bitmiyor. Asla bitmez. Nasıl sokacaksın İslam'ı? Bitmez yani. ben Velhasıl İslam'a giremedik. Kafir ayrıldık, zaten ona göre kafirdik. O da öyle ayrıldı, gittik yani. Ee, Şöyle devam ediyorlar gerekçelerine Dedi ki biraz doğaçlama gidiyoruz He? Ya Zaten çok kafası karışmıştı Orada da illaki kafası karıştı Sonra ama bak o adam benden ayrılırken mailin mail, mail adresimi istedi Bana bir şeyler yazdı Ben ona dedim ki bak Öyle ki Şeyhül İslam Allah'tan başkasından rızık isteyeni bile tekfir etmiyor Şifa isteyeni bile tekfir etmiyor Getirdim ona İnanamıyor böyle nasıl ile hep yıllarca saklamışlar bu görüşleri tekfirciler. Öyle dedim tamam sana mail atarım istedi benden. Yolladım. Yani sonra ne oldu bilmiyorum. Yani bugün Ve bu aynı zamanda davetçiliğini de yapıyor. Bu geldi bizim Abdullah Hoca'ya davet yaptı. <gülüyor> <gülüyor> yani. hmm. da geldi kurabay davet yaptı. Sonra siz tekfirsiniz, tekfircisiniz diye gitti. Ama 5-6 kişi gelmişlerdi böyle bir minibüsle. Böyle. böyle. tekfircisiniz de dedi. Ha? Değil, tekfircisiniz? Ben tekbirdiysiniz mi dedim. Siz müşriksiniz dedi. Yani kafirsiniz dedi en son ayrılırken Bize tebliğ etmeye geldiler. Yani ablo hocaya. Ben oradan simasını tanıyordum. Onun. Sonra o da beni tanıyordu. Ama hoca vardı. Hoca ile konuştu. Daha sonra o benim telefonumu bilmiyorum artık bir yerden bulmuş. Öyle şey yapmıştık. Kafam karıştı dersleri dinlemiş falan öyle buluşmuştuk onunla. Davetçidir de yani böyle davetçi derken hani böyle bir grubu var şeyi var falan böyle hoca geldiği grubun hocası olarak biliniyor <gülüyor> Ama elhamdülillah yani buradan müjdeyi de vereyim. Yani gerçekten akın akın tekfirden dönenler var. olsun. Yani zaten bir tekfirci yok ki konuştuğunda mutlaka %99 kafası acayip karışıyor. Mutlaka. Bak daha buraya gelmeden önce Bursa'daydım. Necdi ulemaların mantığına kapılmış böyle bir iki kişi falan görüştüm. Kafaları Allah'a araştıracağız. Hiç hayatında duymamışlar adamlar yani. Şüpheleri. Hep böyle tek taraflı duymuşlar. Problemleri orada arkadaşlarım. Devam ediyoruz diyorlar ki tamam hocam her şeyi anladık ama ben şunu anlam veremiyorum diyor. Yani bir adam ibadeti bilmeyecek de neyi bilecek? Yani bütün din bunun üzerine bütün peygamberlerin daveti bunun üzerine gelmiş. Bunu da bilmiyorsa ya daha neyi bilecek bu adam? Mesela ben şunu anlam veremiyorum. Ya Rabbi yalnızca sana ibadet eder. Yalnızca senden yardım dilerim. Şimdi biz burada kardeşiz doğru mu? Kimse kimseyi yanlış anlamaz. Burada ben bu ayeti reddedeceğim. Bu ayetin münazarasını yapacağım sizle. Karşılığından benim münazaramı ben savunuyorum. İstigaseyi savunacağım şimdi. Bu ayeti çürüteceğim. Tamam mı? Siz de bana cevap vermeye çalışın. Böyle küçük bir münazara yapalım aramızda. Tamam. Bakalım mesele bu kadar basit miymiş? Tamam. Ben şu anda bak en üst tekfircisiyle Allah şahittir. Alimiyle de. Bak alimiyle de. Bunun münazarasını yaptığım, yapıp da içinden çıkma, çıkam, çıkmayan alimler oldu. Yani evet. Onun bir, şöyle bir veci var. Özürlü olma veci var diye. Cehaleti özür görmeyenlerden. Alim. Yani işte, e, tartışacağız birazdan. Şimdi anlam veremiyorum diyor değil mi? İlk soracağımız soru şu. Bu ayete şüpheleri getiriyorum ben şimdi. Bu ayet umumu üzere midir kardeşler? Umumu üzere. Umumu üzere dersek o zaman bavul taşı yardım et dediğimizde ne oluyor? Herkese. E ama sözünüz bu sefer iptal oldu. Az önce umumlu üzere dediniz. Umumlu üzere değilmiş. Çünkü yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım derken bavulla e, ölüyü ayırmıyor. Yanındaki diriyle ölüyü ayırmıyor. O zaman hepimiz ittifak edelim. Bu ayet umumlu üzere değilmiş. Tekfirciye göre de, bana göre de, ona göre de, mürciyeye göre de, hariciye göre de. Bu ayet umumlu üzere değil. Çünkü neden? Bu adama tekfirciye sorsan, hazır bulunan birisinden yardım istesen, o hariç diyor ya, bu ayetin dışında diyor. Gücü yeten bir şey deniyor, bu ayet bunlar dışında. Yani bir sürü şart koşuyor. Hazır olacak adam şirk olmaması için. Gücü yeten bir şey olacak. Değil mi? Ya e şimdi gücü yetmeyen bir şey istesem şirk mi? Ya mesela şu, gel şu dozeri taş taşıyalım desem şirk mi? Gücü yet o da mücmel bunu da çıkardın. bak hiçbiri oturmuyor yerine. Yanlış anlattıkları için istigase ne zaman şirk olur? Asla yerine oturmuyor. Hazır bulunan diyor. Hazır mı? Hazır bulunmayandan istesem. Hazır bulunan da mücmel. Telefon açtım dedim şuna yardım et. Değil mi? Hazır bulunan. Nasıl oturacak? İşte ses gitmiyor Allah'ın duyduğu gibi duyduğuna inanır falan. Uzakta olursa. O zaman Ömer radıyallahu hutbede Sari'ye Cebel'e ne diyecek? Allah'ın duyduğu ne kadar? Bunların hiçbiri oturmuyor yerine. Hepsi havada kalıyor. Necdi zihniyetle anlatıldığı için. İlk soru, bu ayet umumu üzere midir? Yok. Ne sana göre, ne bana. Bir sürü şart getirdim, bir sürü insanı bu ayetin umumunun dışına çıkardım. Peki, Allah Azze ve Celle yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım diyor. İstikhase ibadet mi? diyoruz. İbadet diyoruz değil mi? Yardım demek. Bak Allah ibadeti yardımla ayırmış birbirinden. Yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım dileriz diyor bak. Ayırdı birbirinden. Bu sefer sen girmeye başlıyorsun. Ne diyorsun? Atıf mugayyere mi ifade eder şunu mu? Mesela şimdi Allah Kur'an'da demiyor mu? iman edenler ve salih amel işleyenler. İm, amel imandan değil mi? Bak Allah ayırdığı halde amelle imanı lafsen ayırdığı halde birdir. Neden diyoruz? Peki bu ayete biz mürciye karşı nasıl cevap veriyoruz amelle imana ya? Buradaki vav şudur budur. Şimdi düşünsene karşıdaki avam adama lugattan gireceksin. <gülüyor> yani bu tekbirciler o kadar problemli adamlar yani. Lugattan gireceksin atıf lan. Ne atıfı diyecek adam. Mugayereli ne mugayeresi ben bilmem Mugayere mugayere kardeşim ben domates satıyorum Bana anlatma ben domatesciyim Bana bir güzelceni anlat Bak Allah a, ibadetle Şeyi yardımı ayırmış Sen bana gel bu problemi çöz Şimdi itiraz getiriyorum bakın ben bir Tasavvufçu olarak reddiyemi veriyorum Makul bir cevap istiyorum sizden Ben diyorum ki bu ayet size, um, size göre um, umumu üzere değilmiş Doğru mu? Peki Neden umumu üzere değil? Bu ayet demiyor mu? Yalnızca sana ibadeler, yalnızca senden yardım derim. Bu çok açık. Yani gücü yete, yetmeme şununla bununla kayıtlamıyor ki. Bu itirazıma bir cevap. Ne düşünürsünüz mesela? Makubi, şu an tartışıyoruz. Ben bir tasavvufçuyum. Az önce söylediğiniz bu logatta işaretliğinin masrafını Tamam o lügatta tamam biz ispatlayabiliriz. amelle iman şey yardımda ibadetten buradaki vav şudur budur diyebiliriz de o soruyu sormuyorum. Şunu soruyorum. Yani bu ayet umum üzere değilmiş sana göre. Yani, sorumun yok, yok bak sorumun işgalimi toparlayayım ki anlayın diye. Ben bir tasavvufçuyum. Diyorum ki kardeşim ayette diyor ki yalnızca sana ibadet ederim ve yalnızca senden yardım dilerim. Sen bir sürü insan sınıfını bunun dışına çıkardın. Hangi gerekçeli neye göre? Deniz, Buyur. Karine yoksa, ha? Karine. Karine yoksa Hı -hı. o zahiri üzere almanın dışında bir karine yoksa biz zahire göre ayetin manasını evet. Peki var mı bize göre karine? Bize göre karine. Bize göre mi? Yok, bize göre var. Olmazsa karine pardon, pardon. olmazsa karine bu ayeti yani e, bavul taşımaya da yardım isteyemeyiz. Tamam, tamam. Biz ne diyoruz? Bakın cevap. O yüzden bak kolay değilmiş mesele. Biz ne diyoruz? Harici karinelerle gücü yeten hazırda Olan falan şunları falan çıkarıyoruz dışına. Mesela Allah Kur'an'da ne diyor? Hayırda takvada yardımlaşın. Bak demek ki gücü yeten işte sahabeler birbirine yardımlaşmış. Okçu tepeleri oka çıkmış o silah taşımış o böyle. Bak demek ki gücü yetenle bu naslarla çıkarıyoruz. Ama harici bir nasla çıkarıyoruz. Doğru mu? Bu demek bu kadar bas. Bu sefer anlatacaksın cahile. Vavu anlatacaksın. Mugayyere'ye anlatacaksın. Harici nas ne demek? Dahili nas ne demek? Anlatacaksın. <gülüyor> Devam ediyorum şüphelerime. Bak bu da çıkmıyor ha. Şimdi böyle çıkardık ya bak şimdi tasavvuşunun şüphesine bak. Ben şüphelerinin mütahhir zihniyette güçlü olduğundan dolayı söylüyorum. Lugat bölünmüş, ilim bozulmuş, şu anki durumda güçlü olmuş şüpheleri. Yani onların cehaletin özür olmasına bir vecihi var. Bu şüpheleri tamamıyla batıl bir şüphe. İlmi hiçbir değeri yok ama cehaleti özür olacak kadar bir şüpheye kendine göre. Ne? Sahip. Bak bir sürü itiraz getiriyor. Harici birinin asla dedik değil mi? Tamam. Biz dedik ki, tasavvufça dedik ki, bak burada atıf anlattık, bir saat, üç saat anlattık. Sonra dedi ki, harici nasla biz, çeşitli sınıf insanları, yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım dilerimden çıkarıyoruz dedik. O da dedi ki, güzel, sana göre de umumize değil, ben de aynı kaideyle salih insanları bunun dışında tutuyorum, evliyaları. Delil, delil. işte çöl hadisi, sizden birinin... E, kaybı kayboluna ya Allah'ın kulları yardım edin desin çeşitli naslar var değil mi de şurada burada ve işte İbni Ömer'in ayağı uyuşuyor en sevdiğinin is, insanın ismini zikret diyor ya Muhammed diyor ya iyileşiyor edebül müfreddeki rivayet şimdi bakın kardeşler tamamıyla sıkışıp çıkamadığımız bir şey çok basit nasılsa zayıf deriz çürütürüz ya o tasavvufçuyu kurtulamayız asla bu mantıkla tekfirci mantığıyla baktığında güzel hepimiz burada samimi dürüstçe ne söyleyelim neye göre bu hadisler zayıf Neye göre? Tek bir cevabımız var. Elbani, işte Ebu Zerka veya şu hoca, bu hoca zayıf dedi diye zayıf diyoruz. Hiçbirimiz ravi zincirine inmedik. Ravilerini tek tek kontrol etmedik. Zayıf dedi güvendik. En tekfircisi de mesela şu anda mesela tekfircilerin alimlerinden Muhammed Maktis'i her ne kadar yani bir çoğundan iyiyse o kadar azgın değilse de hadisçi değildir. Hadis ilmini zayıftır. Ha mesela şey, e, diğeri neydi ya? İngiltere'deki Ha mesela o biraz daha hadisçidir falan tamam? Mı? Yani en alimimiz bile bu işin ehli değil tekfircilerden baktığımızda. Yani alimlerimiz sahih dedi, sahih dedik. Zayıf da o da cübbeli sahih dedi, zayıf dedi. Bitti mi? Şimdi bir münazara daha istiyorum. Ha, varsa itirasınız getirin. Hocam, diyorum ben. <gülüyor> i̇şte burada, e, kullandığı hadisi veya karineyi işte tek olarak değerlendirilmiş. Yani çoğula genele bakmak. Şimdi %70 Kur'an Tevhid'den bahsederken hı hı. içinden cımbızla bir ayeti gerek, işte bak bu da delilimdir demek. Yine <gülüyor> ilimle Tabii, bağdaş... nasları bize göre de toplamamız lazım. Aynı tasavvufu söylüyor. Bak ben de nasları topladığımda diyor ki işte bak evliyalardan yardım istemeye dair şöyle şöyle hadisler var. Bunlar da bu Fatiha'nın umumundan evliyaları çıkarıyor. Nasıl ki sen gücü yeten insanları diğer naslarla çıkardın, ben de çıkardım. Hiçbir fark yok usulü olarak, mantık olarak. Ha, ama senin kardeşim, harici karineler, o hadisler zayıf evliyalardan yardım istemen neye göre zayıf? Sen Elbani'den almaya hakkım vardı, benim cüpperi'den yok mu? Elbani muhaddis neye göre muhaddis? Birisi sana muhaddis dedi, ben de. Birisi de cüpperiye, ne söylesen aynısı var. Bak mümkün değil çıkma, Ne söylesen aynısı var. Hepimiz Elbani'ye direkt mukallidiz. Bak taklit e şey değiliz ha. Tabici değiliz. Çünkü tabi ayrı. Neden? Elbani'nin görüşü icma edilen meselelerden olsa tabi oluruz deriz. Ama mukallit Elbani sayı dedi. Neden? Delil ne? Elbani'nin döndüğü hadisler yok mu? Demek ki Elbani'nin her sayı dediği mutlaka sayı değilmiş. Her zayıf dediği mutlaka zayıf değilmiş. Elbani'nin döndüğü hadisleri topladı bazı ilmehli. Dört e falan çıkıyor döndüğü hadisler. Sayı dediğine sayı, zayıf dediğine sonradan zayıf diyen. Öl ölmese belki şundan daha dönecek. Demek ki Elbani hata edebilir, Biz hata edebilir ihtimali olan ve bu da zahiren belli olan, ispatlanmış bir alim sadece böyle dedi diye aldık başka hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şey çıkış yolumuz yok. Doğru mu? O zaman El Elbaniye senin hakkın varsa almaya adamın da cübbeli sahih dedi diye almaya hakkı var. O zaman ne vece ne, ne veci arıyoruz biz burada? ne arıyoruz yani? Daha ne istiyoruz bu adamdan? Senin istediğin her şeyi yaptı bu adam. Bak dedim ki kardeşim şimdi bazıları da şöyle diyor ben bunu söyledim bir adam. Ya diyor Burak sünneti Kur'an'da diyor apaçık değil mi diyor tevhid. hadisin inkarcısı oldu bak görüyor musun nasıl sıkıştırdığın zaman. Ya Kur'an'da diyor tamam hadisle diyor bu ayeti taksit etti ama bak Kur'an'da yok ki öyle bir şey falan. Kur'an'da da çok var getiririm birazdan da. Allah'tan başına yardım istemenin mesela Allah'tan başka gücü ye ye yeten dışında. istesen şirk olur diyorlar değil mi? Allah'ın gücü yeten ne ya bak İsa bile yaratıyor ya. Diriltiyor, öldürüyor, ne yapıyor? Yani Huzur Aleyhisselam diriltiyor, öldürüyor. Ki alimlerin cumhuruna göre, cık, alimlerin cumhuruna göre salih bir insan, nebi değil. Bak hangisi raci önemli değil. Benim tartışmam burada, menheci boyutu. Peygamber midir, değil midir? Ümr-i dediği gibi, ümmetin cumhurlu ona salih insan demiştir. Önemli değil. Peygamber de olsa sonuçta, bak işte yaptığı bir sürü şey var. Yani demek ki bak Allah'ın gücünün yetmesi ne demek? Öldürme, diriltme falan ne demek yani? Bakıyoruz ha öldürme, diriltme de var. Nereye kadar Allah'ın öldürme diriltme? Mesela diyorlar ya Allah'ı seveceksin. O kadar mahlukatı o kadar sevmeyeceksin. Allah'ı sever gibi seversen şirk olur. Ölçüsü ne? Şimdi hangimiz Allah'ı sevmekten öldük sevgiden? Şimdi birisi aşk sevgilisini sevdiğinden öldü diye diyebilir miyiz kâfir? Aslandan korktu, Allah'a korku. Öldü korkudan. Kim korkudan öldü Allah'tan? Ne kadar korkunun ölçüsü ne? Allah gibi korkarsan şirk... ne ölçüsü ne? Doluş. İbadet mefhumu doğru anlatılmadığı için bütün bu problemleri yaşıyoruz. Tabii ki anlam veremezsin. Hocam yani apaçık ayet var. anlam. Sadece Necdi kitabı okursan anlam veremezsin. Ben bir yıllarca Keşfi Şubat üzerinde mutakassis olmuş güçlü bir ilim talebesiyle <gülüyor> bir münazaram oldu. Suud'da davetçi ve dünyayı geziyor hep Keşfi Şubat okuyor. Bir gün bana geldi dedi ki tanıyorum da yani samimi izle dedi ki asla kimse Keşfi Şubat'ın önünde duramaz. Öylesine çürütüyor ki dedi şüpheleri. Dedim ne yapacağız şey bu taberandeki rivayeti? Bilmediğiniz Allah'ın kulları vardır. Ey Allah'ın kulu yardıma koşun desin. Ne yapacağız bunları dediğimizde. Adam hayatında duymamış şüpheyi. Neden sadece o kitabı okumuş? Şüpheleri ondan ibaret zannediyor. Subhanallah düşünmedim dedi. Bitti 15 senelik keşiş şubat hayatın dedim. Olmuyor o kadar basit değil. Şimdi bakın toparlıyorum geleceğim. Diyor ki hocam anlam veremiyorum bu kadar açık maslar var. Yalnızca sana ibadet eder, yalnızca sana yardım edelim diyoruz. Diyoruz ki peki bu ayet umum üzere midir? Sana göre de ne? Az önce ispat ettiğimiz üzere hayır. Hazır bulunan kişiyi çıkardın istisna ettin. Güç yeteni çıkarttın bir sürü şartlar, kayıtlar koydun. Bu şartlar ayetin neresinde diyoruz? İbadet ile yardımı ayırmış. Bu benim lehime delil değil mi? İşte orada vav şöyle dersen atıf mı konuşacaksın? Daha Türkçeyi bilmiyorum ben doğru düzgün köyden gelmişim. Bana Arapçanın ne atıfından bahsediyorsun? Biz kendi kardeşlerimize bile ibadet nedir anlatmaya çalıştığımız zaman Allah için kardeşler uzun dersler yapmıyor muyuz? Değil mi? Harici naslı hissettin aklını. Bakın rivayetler. Abla İbni Saad diyor ki bir araya Ömer İbni Ömer'in ayağı uçtu. Bunların hepsinin reddiyesi var. Bunlar ben kabul gören şüphe olsa zaten ben de istikaz ederim. Batıl benim konum o değil. Yani adamların veçihi var. Cehaletin mazur olmadığı veçihi var. Onu söylüyorum. Benim tek derdim o. O yüzden onların şüphelerini getiriyorum. Abdullah İbn Saad diyor ki bir ara İbn Ömer'in ayağı uyuştu. O zaman biri ona en sevdiğin en sevdiğinin ismini zikretti de o da ya Muhammed deyince ayağı iyileşti. Çöl hadisi meşhur. Abdullah İbn Mes'ud'dan geliyor diyor ki sizden birinin hayvanı çölde kaybolursa iki defa Allah'ın kulları hapsedin desin. Allah'ın yeryüzünde onu hapsedecek kulları vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. Sizden biriniz bir şey kaybederse ya da yanında bir arkadaşı bulunmadığı bir yerde yardım dilerse ey Allah'ın kulları yardım edin, ey Allah'ın kulları imdat edin desin. Çünkü Allah'ın bizim görmediğimiz kulları vardır. O Elbani'yi taklit etti, zayıf dedi. Ben, o da Cübbeli'yi taklit etti, sahih dedi. Hocam gitsin araştırsın diyorlar. Hep öyle derler değil mi? Bu Allah'ın dini. Bakın şimdi ne kadar batıl bir şüphe olduğunu anlayın. Diyorlar ki kendisi araştırmadığı için, araştırmada kusur ettiği için sorumludur. Samimi olsa araştırır. Tamam araştırdı benim getirdiğim şüpheleri buldu. Bak yine aynı soru başa döndük. 0 elde var, 0 da elde var, 0. Şimdi bakın dersin başında bir kayda vermiştim size değil mi? Neydi benim kaydem? Tekfircilerin şu görüşünü çok iyi bileceğiz. Adam şirk işliyorsa hiç hüccet ulaşmasa da müşriktir ahiretine hüccet ulaştıktan sonra deriz değil mi? Bak şimdi bu adama soruyoruz. Gitse araştırsa ne olacak ki sana göre müşrik değil mi zaten dürüst ol biraz? Yani araştırsa da hakkı bulamasa da müşrik, araştırmasa da müşrik. Hatta bu sana ayrı bir reddiye var. Araştırsa sadece dünyasına hükmetmemen lazım. Hüccet ikamesi oldu bu adama ahirete de hükmetmen lazım. Görüyor musunuz çelişkilerini adamların? Niye araştırsın ki? O yüzden ne dedim dersin başında? Bu kaydeder ne yapakmız olsun? Her cümlemizde gelecek bu. Dünyada müşrik hiç ücret ulaşmasa da çünkü neden bir müşrik senden aman dilerse Kur'an'ı işitinceye kadar ona aman var. Bak Kur'an'ı işitmeden bile Allah müşrik dedi diyorlar. O şüpheye cevap vereceğiz ne kadar batıl olduğunu da. Kaydeleri bu. Bak kaydeleriyle nasıl çöküyorlar hep. Tamam Bir de doğru zannettiğinde adam niye araştırsın? İnsan yanlış hissederse araştırır değil mi? Sen niye gidip mutezileyi araştırmadın botan? Niye Hristiyanlığı araştırmadın ya doğruysa? Adamın da dünyasında öyle bir derdi yok. Hatada olduğunu hiç aklına gelmemiş. Ayetleri, hadisleri duymuş. Cübbelin sohbetinden ayrılmamış. Gözünü açmış adam İmam Hatip'te bulmuş kendini. Açmış Cübbelinin evinde bulmuş. Açmış Mahmud Efendi'nin dergahında bulmuş. Ne istiyorsun bu garibandan? Bak hadise git diyorsun. Gidiyor adam bu hadisi görüyor. Kur'an'a git diyorsun. Ya biz hadis inkarçısı mıyız? Adam <gülüyor> vallahi biri söyledi ya. O zaman o zaman sünneti bırak da Kur'an'a gitsin diyor. Bak dedim farkına varmadan hadis oldun. Ya biz yıllarca bu hadis inkarcılarıyla mücadele ediyoruz. Kur'an sünnet, Kur'an sünnet diye. Sen de onlardan birisin. Sıkıştım. mı ya Kur'an'a gitse o hadisleri nasıl görmeyecek ya? Problem oluştur hadisler ona. E peki Kur'an'a gitti dedi ki Resule itaat edin. Ha demek ki bu Kur'an sadece Resul ile anlaşılıyormuş. Sadece tevhid ayetlerini görmeyecek. Allah Resulüne itaat edin ayetlerini de görecek. O zaman hadise dönmem lazım diyecek. Yine dönecek şöyle hadisi Bak yine döndük başa. Yani bu mantıksızlık ya yani nasıl kısır döngü görüyor musunuz? Yani subhanallah o yüzden doğru zannettiği bir şey neden araştırsın ki insan? Dediğimiz gibi sen Allah uluda mıdır değil midir buna iman ettin değil mi? Peki neden hala araştırmıyorsun? Öyle inandın öyle duydun bir iki nasıl öyle? O da siz nerede olursanız Allah sizinle beraberdir. Bir daha araştırma ihtiyacı duymuyor ki adam. Sen de duymadığın gibi hiçbir fark yok. İnsan şüphesi olan şeyde araştırır. Değil mi? Biz niçin Müslümanlar olarak Hristiyanlığa araştırmıyoruz? Mutezile de böyle diyor biliyor musun? Hepiniz günahkarsınız diyor. Hatta aralarında ihtilaf ediyorlar. Yani bu büyük fasık mıdır yoksa günahken? Araştırmıyoruz ya biz. Siz de araştırmıyorsunuz. Muhtezilin de aynı itirazı var. Sen fasıksın veya kafirsin. Neden? E araştırmıyorsun ki. Hangimiz ihtiyaç... Hepimiz Muhtezilin'in görüşlerini araştırdık mı? Beş tane rüknü var Muhtezilin olabilmek için. Bu beş rükün nedir? Sayı desek sayabilecek miyiz? İhtiyaç duymadık O tevhid, adalet var ya onların kuralları. Ne demek ne kastıdır? Git araştırsın. Sen sanki çok araştırıyorsun. Hocam ama ben doğru olduğuma eminim. O da doğru olduğuna Ne söylersen sana döner. Ya ama hocam ben araştırdım okudum. O da araştırdı okudu. Hadisleri gördüm. Google'a yazdı. Tevhid sünnet şeyi çıkmadı ki. Kafir dediğin Google. Üste cükbelin listesini çıkardıysa adam ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> doğru mu senin kafir dediğin Google? Ebuzerka.com'u bulmadı. Tevhid sünnet sitesine girip de o parça videoları görmedi adam. Girdi dedi tevhid yazdı. Fevzanın sitesi çıkmadı. Arap aleminde Hasan Sakkaf tam e, tasavvufçu mantık. O çıktı. Yani Google onu en üstte attı diye mi kızıyorsun? <gülüyor> ne araştırsın. Mesela Şeyh Fevzan'a soruyorlar. Büyük bir ilmi hata. Şeyh diyorlar cehalet özür mü? Ya bu zamanda da özür mü? O kadar diyor şeyler yayılmış diyor. O zaman iletişim araçları bu kadar. Ya Allah için bidatçıların daha çok mu yayılmış? Türkiye'ye el al. Bütün dergiler, gazeteler, vakıflar, videolar, radyolar her şey onların elinde. Biz bir ders yapıyoruz, 5 sene sonra YouTube'a bak hala 1000 kişi demiş. Cübbeli bir ders yapıyor, bir günde 100.000 kişi videodan. İletişim araçları, tevhid yayıldığı kadar en az o kadar da bidat eğiliyor. İletişim bu kadar basit mi bu mesele? İletişim araçları zannediyorlar ki yani Suud gibi, Suud'da sen yaz Arapça tevhid en üstte Fevzanı sitesi çıkabilir. Veya işte hadis yazar ki de ya şu, çıkabilir bu çıkabilir. Ama Türkiye'de sen ibadet, tevhid, akide böyle bir yüzlerce site var. E tekfircinin sitesine de denk gelebilir. Bir haricinin sitesine de denk gelebilir. Yani ne yapalım? Dediğim gibi yani bunlar büyük bir problem. Samimi olsalar hakkı bulurlar diyor. Bu da ayrı bir şey. Bunlar hep hissiyat. Hissi davranma. O zaman kayde. Hakkı bulmayan herkes samimiyetsiz. Bitti. Kaydeleri çöktü. Onları onlar da diyemiyorlar. Mesela Taceddin es Subki. Bütün ümmetin kabul ettiği büyük bir şafi alimi. Samimiyetsiz diyebilir misin? i̇bn Hacar Hacer Uluv'da isabet etmedi samimiyetsiz diyebilir misin? Demek ki hakkı isabet edememe samimiyetsizliğin mukabili değilmiş icmaen. E bitti bu kaydı da çöktü. Hakkı araştı samimi olsa hakkı bulur. Taceddin Es-Subki ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Taceddin bakın buradan birebir sözünü getirin Diyor ki İ'elem. Önce taced, Taceddin es ki biraz anlatayım. Belki bilmeyenleriniz duymayanlarınız vardır. Veya duyuyorsanız da yüzeysel biliyorsunuzdur. Taceddin Es-Subki bu ümmetin yetiştirdiği nadir alimlerdendir. Şafidir. i̇bn Teymiye'nin zamanındadır. i̇bn Teymiyi aşırı derecede eleştirmiştir. Bizim maruf görüşlerinin hepsini reddiye vermiştir. İbn-i bütün delillerini bilir. Ve onun alim olduğunda, onun dönemindekiler ve sonrakiler icma etmiştir. Bizim alimlerimizle birlikte. Usul kitabında Kitapları ana kaynak olarak kabul edilir. Ana kaynaklardan mesela Cem Ulu Cevami gibi. Bizim bütün muhasır şekillerinde kütüphanelerinden asla eksik olmaz. Büyük bir alimdir. Hadisçilik yönü de güçlüdür. Lugatta allamedir. Taceddin Efsuk'u bütün ümmet ona Müslüman muamelesi uygulamıştır. Kendi zamanında İbn-i Teymi onu övmüştür. İlmine değer vermiştir. Onu çok övmüştür. Makamını da vermiştir. Hani dünyada şirki şeyine müşrik ahkamı uygularsak Taceddin es uygulamamız lazım. Bak bütün ümmet onu İslam alemi olarak kabul etmiş. Çöktü mü? Ne diyor bu adam? İ'lem. Ennehu yecûz ve yehsûn ettevessülü ve bin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ila Rabbihi subhanehu ve Taala. Şunu bil ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tevesül etmek. Hocam ya burada tevessül diyor. Bu zaten büyük şirk değil ki. Sıkışacak ya Demiyor sadece öyle. Ondan istighasede bulunmak ve onu Allah'a karşı aracı koymak hem caizdir hem de güzeldir. Sadece bununla mı yetiniyor? Yok. Ve cevazu zalike ve husnuhu minel umuril ma'lumeti li kulli zi dinin. El ma'rufati burada ti okunur. Min fi'lil enbiya ve'l murselin ve seyris selefiss salihin ve'l ulema ve'l avam minel muslimin. Diyor ki şunu bil ki baştan alayım ki toparlayayım araya Arapça girdi. Şunu bil ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessül etmek, ondan istigasede bulunmak ve onu Allah'a karşı aracı koymak hem caizdir hem güzeldir. Ve bunun iyi ve caiz olması her din sahibi yani dindar bir kimse için bilinen hususlardandır. Nebi ve Resullerin uygulamalarından bak uyguluyorlarmış Nebi ve Resuller bunu. Selefi Salihinin yaşamından ve Müslümanların alimleri ve avamından da bilinen bir uygulamadır. Valam yunkür ahdun min ahel el-adiyani, ve la sumya bhihi fi zaman min el Din ahliy yani tüm dinler arasından da hiç kimse bunu inkar etmemiştir ve hiçbir zaman da bunun inkarı yani bunu inkar eden duyulmamıştır. Ve İbnü Teimiyey ile başlamıştır bu bidat diyor. Bunu şifa ustakan veya sikan diye de okular tartışmaları önemli değil. Fi ziyareti khair el eserinde söylüyor. Görüyor musunuz? Tacettin Efsubki'ye buna göre ümmet ne uygulamıştır? Müslüman muamelesi. Hani hiç hüccet ulaşmasa da dünyada müşriktir diyenler tamamıyla bitmiştir. Çünkü bakın, hep boşuna demiyorum ümmete icma etmiştir ciaretin özünde. Bak şirk şirk görüşünü savunanlar bunlara göre. Şirk görüşünü savunanlara nasıl Müslüman muamelesi yapılmıştır? İbnü'teymiyeyi övmüştür. Göklere çıkarmıştır. Alimdir. Görüyor musunuz kardeşler? Yine i̇bn Hacar Hacer el-Haythemi çok maruf. Değil mi? Molla Ali'ül Kari biliyorsunuz ne kadar büyük alim. Talebelerindendir. Ölülerle istigasede bulunmayı söz konusu ediyor kitapta. Caiz olduğunu söylüyor. Bunu söz konusu ettikten ve Nebi sallallahu hayatta olduğu gibi ölümünden sonra da talepte bulunmanın caiz olduğunu kıyas ediyor ölümle hayatını. Yani ölürken caizse ölüyken de o zaman caizdir diyor. Sonra sözlerini şu cümleyle tamamlıyor. Diyor ki Foulima ennehu sallallahu aleyhi ve sellem yutlabu minhu eddu'u bihusul elhajat kama fi ilmihi liilmihi bisu'ali men sa'alehu. Buradan anlaşılmış olmaktadır ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hayatında olduğu gibi vefatından sonra da ihtiyaçların giderilmesi için dua istenebilir. Çünkü o kendisinden istekte bulunan kimsenin isteğini bilir. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Haza mimme kamel icmau Bu hakkında icma olan mütevatir haberlerin bulunduğu bir husustur. El Cevherul en meşhur kitaplarındandır burada söylüyor. Haytemi hey, hey, Halim Haytemi Halim. Yok Heytemi. İbn karin de hocasıdır. Ve ümmet bunun değerini vermiştir. Müthiş kitapları vardır. Bütün ehli sünnet alimlerimiz bundan istifade etmişlerdir ve bunu alim olarak kabul etmişlerdir. Tabii. Yani böyle dersen birazdan geleceğiz. İbnü i Mesud Ferakmas'ı Kur'an'dan saymamış. Bu hatalara düşebiliriz. Ha, niye tekfir etmiyoruz bilmesi i Geleceğiz onlara. Şimdi bu En çok bu Taceddin Subki. En çok bunlar. Bak Taci e, şu anda 3 mescide tam başka diyoruz ya mesela işte ziyaret için sefer edilmez falan. Bak Taceddin Es-Subki'nin kitabını oku kafan yani belli usul kaideleri haciz olmasın allak bullak olur o görüşe inanırsın. Böyledir. Öyle o hadise söylemen o kadar basit değil. Hemen çürüt yalnız ince, Yalnızca sana ibadet edin. Nasıl çürütte adam mantığıyla? Bir giriyor rafizin, bir giriyor lafızlara, bir, bir, bir giriyor şu kelime şu demek Arapçada. O sadece demek değil falan. Şöyle böyle nasıl çıkacaksın? A Arapçada alim olman lazım. A A Avama diyeceksin 20 sene Arapça okunan sonra sana tevhid anlatayım bu mantıkla. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>, Cafer abi. <gülüyor> O yüzden İbn-i Teymiye Rahimullah dediği gibi ben sizin söylediklerinizi söyleseydim kafir olurdum. Dikkat edin. Ama siz benim indimde cahilsiniz. Dikkat edin. Sonra ne diyor biliyor musun? Bu kitabım sizin alimlerinize, ulemalarınıza, şeklerinize ve kadılarınızadır diyor. Allah Allah. Yani cahili, cühelaya da değil. O yüzden az önce ne dedim? İlk derste mi demiştim? İlk bölümde mi? Bazen bilen alim daha mazur olur. Bazen Suud'daki yaşayan daha mazur olur Türkiye'de yaşayandan. Al sana subki ilimin arasında yaşam. i̇bn bütün kitaplarını da okumuş. Suud'da bir <gülüyor> tane alim var mı? i̇bn Teymiye kadar hüccet kaldıracak. Bak buna rağmen demediler İbn-i okudum okudun, bildin, sana İbn-i Teymiye'ler anlattılar falan. Hüccet kalktı demediler. O yüzden dediğim gibi subki ümmet istigasinin caiz olduğunda icma etmiştir diyor. Ümmet kendisine Müslüman muamelesi uygulamıştır. Cemul Cevami bütün şeyhlerin kütüphanesinden eksik olmayan bir eserdir. Bunlar delilleri de biliyorlar bizim delilleri de öyle. Yani bilmiyorlar da değil. Bilip de reddiye veriyorlar. Neden? Çünkü tek tekfirin engeli geli değil ki. Tevil. Evet. Biliyor. Başka naslarla tevil ediyor. Bu Bakın kardeşler. Var mı? İbn Teymiyeyle. Kitabı. Kitabı. Yani aynı zamanda yaşamışlar. Yani benzet. acayip derecede İbn Teymiyeyi eleştirmiştir ama İbn Teymiyenin talebesi İbn Abdülhadi var. En meşhur talebelerindendir. Hatta allah Alem tabi bu ihtilaflı bana göre i̇bn Kayyimdan bazı ilim noktalarında daha alim. Mesela hadis ilminde. İbn-i hadisçi olmasına rağmen. İbn-i Hadi büyük bir muhakkiktir hadiste. İbn-i Hadi'nin ona reddiyesi var kitap olarak bir cilt. Kendi tabi. Yok yok. İbn-i Hadi İbn-i talebesidir. Subki'ye reddiyesi var. Evet, evet. Es-sarmul munki firredde subki. Kitabın ismi bu. Hatta onun işte tahkik ediyor birisi muasır. Şeyh Mukbil de ona takdim yazıyor falan. Hocamıza getirdik gelirken hediye. Yani ben hani Allah sanki ben getirmişim gibi olmasın. Abla hoca sana Allah yolladı Allah hocam Ama size hediye. <gülüyor> benle de gelmedi bu otanla geldi. Botan <gülüyor> kimle geldi? Doğru, doğru. doğru. Tamam. Yine kısır döngü bak yine dönüyor bana. <gülüyor> o yüzden bakın kardeşler mesele bu kadar basit değilmiş doğru mu? Bakın yıllarca bu insanları bak bu tekfircilerin Cehaleti özür görmeyenlerin insafsızlığı, vicdansızlığı nerede biliyor musunuz kardeşler? Bak şunu hiç düşünmüyorlar. Yıllarca bu insanları dinden, haktan uzaklaştırdılar. Yıllarca. Tarihi biliyoruz. Tarihi geçmişimiz belli. Osmanlı'dan geliyor. Haktan, sayı akideden uzak tutmak için, kafiriyle, dolaylı yönden Müslümanıyla, farkına varmadan, bütün imkanlarını seferber ettiler bu insanları sayı akideden uzaklaştırmak için. Doğru değil mi kardeşler? yıllarca bir tasavvuf mantığı ekoli geldi bir Osmanlı ile değil mi? belli dereceler yani hepsi aynı derecede değil daha adaletsiz olmayalım durum durumdu sonra yaklaşık bir işte tarih yüzyıllık bir cumhuriyet dönemi ebürü İslam adını ama farklı bir mantık kısmen yanlış bir düşünce ebürü de tamamıyla İslam mantığını kaldırma ezanlar yasaklandı, Kur'anlar yakıldı yani bu insanları dinden uzaklaştırmak için Elinden gelen tüm varlığı gösterdiler. Tüm çağı. ya mealin tarihi ne Allah aşkına? Mealin tarihi ne? Orada sakat başladı. Hı? Mustafa Kemal'in neydi? Sakat başladı oraya. Yani düşün. Meal yani hani geldi bazılarıyla meal de bak tarihi nedir dediğimde 100 sene biz diyemiyoruz. Çünkü neden? Yaygınlaşması önemli. Ne zamana kadar yaygınlaştı? Doğru mu? Elmalı ile bir şeyler başladı oldu da tamam yaygınlaşması herkesin evine... Ya Türkçe evde evlerde yeni yeni 10-15 sene tarihi var. Ya düşünün bak mesela Ebu Sait Hoca geldi Allah razı olsun belli bir davet yaptı anlattı insanlara. 20-25 sene önce abla hoca falan. Öncesinde bir selefilik ismini duyan, tevhid sünnet ismini duyan kimse yok. Tarihi ne ki? Ya 500 yıl, 600 yıl Cumhuriyet dönemiyle Osman dönemiyle bidatları şeyleri sokacaksın. 25 senede bütün hepsini... Aynı dedikleri gibi ya Tayyip niye şunu yapmıyor, Erdoğan niye bunu yapmıyor? Ya bu kadar adamlar şey salmış. Bırak da adama biraz nefes alsın. Şu an daha başlangıç aslında. Tayyip'e de değineceğim birazdan. Biraz hakimiyete de ufaktan dokunduralım da. Yani meseleyi bizim anlamamız lazım. Bu kadar basit değil Biz adil olmamız lazım. Bu insanların tarihi ne? Bu topluma biz rahmet etmeliyiz. Vallahi bunlar tabii ki içlerinde dün düşmanı azgınlar var. Yani bizim 2-3-5 kişiyi bu şekilde azgın görmemiz, bütün topluma bu azgınlığı mal etmemizi gerektirmez. Bu insanlara bizim rahmet etmemiz lazım. Bunlar Allah ve Resulünü seven insanlar. Vallahi bir taksideydim, adamla muhabbet ettik. Bir yerden bir yere gidiyorum. Fırsat bu fırsat, adamla konuşmaya başladım. Adam namaz yok, niyaz yok. Tahminim böyle 50 yaşlarında. Böyle biraz anlattığım dini, kitabı, peygamberi, cehennemi... Baktım kırmızı ışıkta durduk. Ben anlatmaya çalışıyorum. Baktım kafası şu tarafta. Hiç bakmıyor. Ben dedim küstü mü şey yaptı mı falan. O da fırsat bulmuş. Üngür üngür ağlıyor o tarafa dönmüş. Utanıyor da bana bakmıyor. Neyse kırmızı ışık böyle solundan görünce gidecek ya artık. Kavasını yola çevirdiğinde ağladığını gördüm adamın. Utanıyor yani. Supanala böyle mi diyor. Hiçbir şey anlatılmamış bu adamlara. Bunlara rahmet etmemiz lazım. Bunlara merhamet etmemiz lazım. Bak ön saflarda senden benden hepimizden önce koşuyor bu müşrik dediklerin adamlar namazlara. Sırf ibadeti Allah'a has koşmak için. Ön saftaki amca ile sen otursan desen ki sen Allah'tan başına ibadet ediyorsun istiğaz etmekle. He, bu adam ağlamaz mı veya seni bastonla kovalamaz mı ne diyorsun sen diye. Ha, böyle bir şey olabilir mi? Bu insanlara rahmet etmemiz lazım. Bunlar bir hoca ile gözünü açmış onun dersine gitmiş kalkmış. Ne bilsin Fevza'nın sitesi var. Ne bilsin <gülüyor> Ebu var. Ne bilsin tevhid, sünnet var, 3 dakikalık videoyla ümmeti tekfir ediyor, şu kafirmiş, bu kafirmiş. Öyle bir şey yok. Rahmet etmemiz lazım bu insanlara, merhamet etmemiz lazım. Adam, adamın bir tarlası var satmış, Kabe'ye gitme aşkıyla yanıyor. İbadete Allah'a has kılmaya. Müşrik, kafir, hocam şu bidatçı, hocam şu kafir, müşrik, dinsiz, imansız. Bir tek biz Müslümanız, yeryüzünde bir Müslümanız. Sakalımız illa bizim sakal gibi olacak. Paçalar illa, bundan başka her ibadet bidat. Her görüş yeryüzündeki hepsi o müşrik, kafir, müptedi. Bir tek biz kurtulmuşuz. Öyle bir hava var, evet bunu dilde söylemiyoruz ama bütün tavırlarımız, hareketlerimiz, uygulamalarımız, mimiklerimiz buna delalet ediyor. Tevhidi yakalamışız, bir kibir var, bir şey var. Ya düne kadar tabir sayısı senin ifadenle aynı çöplükteydik. Allah'tan kork, Allah sana hidayet etti de neyin minnetini şans ediyorsun? Neyin tabir sahi ise artistliğini yapıyorsun? Yani Allah seni şimdi sana para verdi de seni umreye yolladı doğru da bir tevhid ehliyle tanıştın da buldun da Ebirine onu nasip etmedi diye mi şey yapıyorsun? Lammâ zâhû Allahu kulubahum Onlar kayınca Allah da kalplerini kaydırdı o zaman de bütün alimlere hata eden Demek ki az önce ispatladık hata etmek samimiyetsizliği göstermiyormuş. <gülüyor> Dediğim gibi bu insana rahmet etmeliyiz, merhamet etmeliyiz. Bak ümmetin hale getirdiler? Müşrik, kafir, kanı helal, hanımı cariye, oh ne güzel dünya. Öyle insan tanıdım ben ya. Dedi ki vallahi hocam, döndü tabii bu kardeş, vallahi hocam biz yolda yürüyorduk ya, böyle kadınlara bakıyorduk arkadaşlarla, bu benim cariye modedi yok, onu ben alırım falan böyle. Yani bir gün bu ülke elimize geçsin, hepsi cariye görüyorduk diyor sokakta. Bunlar dediğim gibi gözlerini açtılar, kendi imam hatipte gördüler. Bir medelesenin ortasında gördüler. Bir Sofiye baba annenin baba yani bir Sofiye anne babanın yanında buldular kendilerini. Kendilerine bir Allah anlatıldı. İçresini doldurdular kendi anladıkları gibi. Bir resul anlatıldı. Onu anlattılar, öyle şey yaptılar. Fevzan'ın evinde yetişmedi. Benim evimde yetişmedi. Muhammed bin Abdullah'ın evinde yetişmedi. Ki Muhammed bin Abdullah kendini tekfir etti. Ben diyor la ilahe illallah biz anlatana kadar bunların hepsini kitaplarımda naklediyorum ve hakimiyetle alakalı şeylerde de anlatacağım. Kim diyor Layla İllallah'ı bildiğini iddia ediyorsa Allah'a Resulüne iftira atmıştır. Biz anlatana kadar. Ben de öyleydim bilmiyordum daha düne kadar. Yer üstündeki kimse bilmiyor. Mekke Medine halkı hepsi müşrik böyle görüyorlar. O yüzden tartışmışlar aralarında birileriyle. Şimdi orası müşrik ya müşriklerin arasında hac umre yapılır mı? Tartışma nereye varmış? Orası müşrik oraya geçmişiz. Öyle Bunlar hepsi necdu ile. O yüzden sakındırıyorum bidatlarla doludur. Öyle Muhammed İbni Abdülahab sizin zannettiğiniz gibi, biz hat, bak en başta kendimi koyuyorum. Çünkü hani bidatını sen, yanlışını ne kadar yaymışsan meclislerde de o kadar şiddetle yanmak zorundasın. Sakındırıyorum, hata ettik okutmakla, yanlış ettik. Bunlarda tekfir var. Ümmeti tekfir ediyorlar. Kanlarını, mallarını helal görüyorlar. Ya İbni Gannam'ın bir tarihini okuyun Muhammed İbni Abdülahab'ın talebesi. Neler yapıyorlar, neler. Bütün ümmeti, yeryüzünü tekfir görüyorlar. Kendilerinden başka kimseyi Müslüman görmüyorlar. Allah. Allah o yüzden yani neler bunları hicret gazve neler neler isimlendiriyorlar yani o yüzden dediğim gibi yani bunlar yani mesela adam dediğim gibi senin gibi tutup da bir fırsat bulmadı gitsin Hüseyin'in yanında okusun gitsin Fevza'nın yanında okusun gitsin onun bunun yanında okusun mesela az önce konuştuğumuz kaydı buraya başlık atmışım Suud'da cehalet özür olmaz Türkiye'de olur ya böyle bir yanlış, böyle bir... Nereden geldi bunlar? Ne selefi var, ne halefi var doğru düzgün. Yani böyle bir mantık yok. Bunları biz oturtmuşuz, bunları söylüyoruz, askere atıyoruz ağzımızdan. Yani bak Suud'da şu anda öyle meşayihler, alimler var. Ki, gerçekten alim. Ama tevhid meselelerini subki gibi düşünen dersleri yasaklanmış bu adamların. Dersleri yasaklanmış. Hala yaşıyorlar. Şimdi bu adamlara mescitte dersler yasak ama evlerine akın akın misafirler gidiyor. Devlet gelip kontrol edemez. Evine kim geliyor, ne yapıyorsun? Bunlar evlerinde ders yapıyorlar. Al kavasını karıştırdı. Ne oldu bak koskoca alim. Kavasını karıştırdı. Al sana Suud'da Cehalet veya Tevil Özür'ün kralı oldu işte. Alimin yanında hem de yani şirket davet eden alimin dizinin dibinde okumuş. Daha nasıl da ferzan'a da gidip şüpheyi soruyor. Ferzan diyor müşrik müşrik diye iki dakikalık şüphe. Adam bir de onu duydu mu? Tamam diyor vallahi bu adam yüzde yüz hak. 2 dakikalık video ile şeyh böyle şüphe var geç geç müşrik falan 2 dakikada adam iyice o adama bağlanıyor bundan sonra öyle bir şey olmaz dediğim gibi hangimiz yaygınız Türkiye'de kardeşler onların imkanları mı daha çok bizim imkanı mı daha çok diyorlar ya böyle her şey ulaştı Kur'an ulaştı o ayete de geleceğiz yani Kur'an ulaşması ücret kaldırır ayeti var ya bu Kur'an'ı kendisine ulaşan herkesi uyarman için gönderdik. Demek kime ulaşmışsa uyarılmış. Böyle bir batıl yok ya. Böyle bir şey yok yani. Evet, var mı talikleriniz? Ben de bahane buluyorum ki uzatayım biraz. Evet, şey yapıyorum. Hocam, peki bu insanlar nasıl bulacak arayan doğruyu? Hı? bak bizim bizim amacımız o değil. biz te, Allah bize görev vermiş mi ne yapacağız tebliğ edeceğiz bu kadar başka hiçbir cevapı tebliğ edeceğiz gece gündüz koşturacağız dilediğini Allah hidayet edecek dilediğini etmeyecek etmedikleri arasında özürlü olanlar var özürlü olmayanlar var ahirette onlar da belli olacak biz tekfir edip etmemek için şartlarını engellerini uygularız aslen de onu alimler yapar ona göre şey yaparız onun dışında nasıl anlayacaklar tebliğ ile Anlatacaksın. Gece gündüz bıkmayacaksın. Tarık olur, şunu söyleyebilir miyiz mümkün mü hocam? Genelde böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman kendisine iman ettiğini beyan eden insanların hüccetin en büyük kendisi olduğu halde Nebis Sallallahu evet. Aleyhi Vesselam'ın içinde sahabenin önde gelen insanlar olduğu halde aynen. çünkü küfür sözler söylediği halde aynen. bir tarafından asabı tarafından teklif ediyoruz. Aynen demiyorum. aynen. Zaten bir dahaki sonraki derslerde size bir nakiller getireceğim. Yıllardır sakladıkları. Aklınız hayaliniz duracak yani. Ve ne nakiller var ne nakiller? cehaletin özüne dair. Rızık isteyenden, rızık isteyenin cehalete özür olduğundan hani bunlar diyor ya ahirete hükme diyorlar. Yani orada şey diyor özür özür ama yani ahirette özür dünyadaki değil. Hayır dünyada da Müslüman diyorlar bu insanlara bu alimler. Bunları hep sakladılar. Evet. Mesela az önce ne örnek verdik? Diyor ya gitsin Kur'an'a baksın, araştırsın dedik. Araştırsa belki şöyle desine gelecek, değil mi? Araştırsa bak bunları çoğaltalım. Gittik mesela meleklerin Adem'e secde etmesini de görecek Kur'an'da. Sadece yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım isterimi görmeyecek. Yakup aleyhisselam şer'i bir secde ediyor muydu Allah Evet Allah Kur'an'da bölüyor. Bütün peygamberler secde ediyorlardı Allah'a ibadet. Hepsinin ibadetinde vardı bu. Ama Yusuf aleyhisselama secde etmedi mi tahta çıktığında? E onu da görecek adam. Belki der ki demek salihleri ediliyormuş. Hocam burayı algılayamadım. Bir daha... Dediğim gibi mesela... Ee, hani dedi ki bu adamlar Kur'an'a gitsin, baksın, hadise gitsin, hadise gittiği zaman mesela o söylediğim rivayetleri görme ihtimali var. E Kur'an'a gittiği zaman birilerinin birilerine secde ettiğini görecek. Yakup'un Yusuf'a, Adem'in e, şey, e, Meleklerin Adem'e sadece senin yalnızca ibadet eder, yalnızca yardım eder mi? Görmeyecek. Bir de sen kendi kaydene terstin. Hani nasları toplaman gerekiyordu? Niye yalnızca ibadete getiriyorsun? E bu nasları da topla. E sadece Allah'a has olan şey, yaratma Allah'a has değil mi has? Niye İsa Aleyhisselam yarattı Allah'ın izniyle? Ne diyeceğiz buna? Evet. Huzur Aleyhisselam'ın da De öldürüp diriltmesi falan. Allah Allah. Ya bu adam senin söylediğin her şeyi yaptığına tekfir ediyorsun. Dedim ki bak Kur'an'a git gitti, sünnete git gitti, alimlerin sözlerine baktı, subkiye baktı. Hatta baktı İmam Şafii İmam Ahmet'ten tevessül ediyor. Rivayetler var. İstigasede bulunuyor birbirleriyle. Zayıf, mayıf o ayrı. Ben girmem Rabi Zincir'de. Ben abamım. Var. Alimlerin sözlerinde mi istiyorsun? Baktı. Yok subkiye bakma selefe bak. Ulan tamam sana kıyak olsun hadi. Gidiyorum selefe bakıyorum. Buldu o rivayetleri. Alimlerin selefin birbiriyle teberrükte, tevesülde, istigasede bulunduğunu. Bakın kardeşler, bu adamlar bizim yaptığımız her şeyi yaptı. Hatta ne yaptı biliyor musunuz hocam? Dedi ki, ''Fes'elû ehle zikrînkuntum lâ te'alemûn'' Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Gitti sordu cübbeliye. Ya cübbeli zikir değil, onu ben bilemem. tevzan değil o zaman bana göre. Yo, fevzan zikir ehli, neye göre? Bak hadisçi falan, ben hadis sülü bilmiyorum ki. O zaman hadis sülü oku diyeceğiz adama, değil mi? Her avama. Yani Sonu mu gelir? Ne, nasıl yapacağız biz? O yüzden İbn-i ne diyor biliyor musun? Bakın birebir sözünü naklediyorum. Diyor ki, hata eden kişi tekfir edilmez. Özellikle de o söylediklerini içtihat ya da taklitten kaynaklanan bir tevile dayanarak söylemişse. <gülüyor> Cafer abi, bu nakli duysun ya. Cafer abi bir gelsin. İbn-i Teymiye rahim Allah diyor ki, hata eden kişi tekfir edilmez. Özellikle de söylediklerini içtihat ya da taklitten kaynaklanan bir tevile Dayanarak söylemiş. Bakın İmam Ahmet kime anlattı kardeşler? Gitti Muhtezile'ye anlattı. İbni Ebi Duat vardı değil mi İmam Ahmet döneminde? Şimdi diyoruz ki bakın bunlar Kur'an maklüktür. Bunlar kapalı meseleler. Onlardan tekfir etmiyoruz diyorlar. Ümmet tekfir etmemiş ya oradan çıkıyorlar. Ya gidiyorsun ne zaman peki tekfir edilir? Hüccet sonra. Ya İmam Ahmet hüccet ikamesi edememişse yeryüzünde kim edecek? Tekfir etmen lazım. Bak Muhtasım o zamanın halifesi İmam Ahmet dedi öyle mi? Gel bakayım buraya. Hadi tartış İbn Ebi Duat'la. O zamanın en büyük alimi Muhtas'ı Tartıştı. Münazara diyen de yendi, alt ettiği halde tekfir etmedi. Hani hücceti o kaldıramıyorsa ne yapacağız? Bak tekfir etmedi. Ve onlara rahmet okudu. arkalarından namaz kıldılar vesaire. O yüzden dediğim gibi yani alimlerin tekfir edilmeyeceğini biz avamın alimlerin neden söylüyoruz bildikleri halde? Tevil özrü var. Avamın cehalet özrü var. O yüzden araştırsa da o ayetleri bilse de hücret kalkmış demek değil. Çünkü o nasları biliyor. Mukavemde naslar da görüyor adam. Kaç dakika oldu? Uzadı mı? Bir saat 10 dakika oldu. Devam. <gülüyor> evet. Dediğim gibi bir de bizde şöyle bir problem var arkadaşlar. Gerçekten biz hani avama gidip hakkıyla anlattığımız yok, içlerine karıştığımız yok. Herkesden soyutlanmışız. Hiç dikkat edin mi cahalete özür görmeyenlerin böyle suratlarına hep böyle bir karalık, bir asık suratlılık, değil mi? Yani 100 metre ilerden iki şeyi anlıyorsun. Şii ile tekfirciye acayip <gülüyor> ayır ediyorsun. Doğru değil mi? Vallahi bunu kime hangi Müslümana söylemişsem şahit etmiş buna. Allah bir karalık bir şeydir yani çünkü öyle bir şey var ki böyle insanlardan soyutlarlar ayrı mescitler açarlar ayrı şeyler açarlar o kafir bu kafir o müşrik hiçbir insana ulaşmazlar hep, hep böyle bizim onun bunun hidayetine vesile olduğu insanları yakalarlar çünkü asıldan kimse onlar düzeltemez zaten herkesten soyutlamışlar tamamıyla böyle bir bedevi bir şey havası var yani üzerinde bürünmüşler acayipler ya Bunları kaldırılmış yani Acayip bir şey. Peki e, aslında biz şu ana kadar 2-3 dallı şüphe demiştik değil mi? Peki şuna ne yapacağız? Namazın şartından olan necasetten taharet olmadan nasıl onu iptal etmiyor? Mesela e, e, necasetten taharet dediğimiz değil mi? Olay var. Şimdi kardeşler şüpheleri neydi? Hades girdiği zaman veya ilim şartı var diyorlardı doğru mu? İlim şartı. İlim şartı bu adam şirk koşuyorsa ilim şartı yok o zaman giremiyorsun içeri. Doğru mu? Dedik şart olmadığı zaman ibadetin içine giriş yapamıyorsun. Şirk koşan adamda da ilim şartı yok o zaman tevhide giremiyor diyorlar zaten. Doğru mu? Örnekte ne? Mesela işte taharet. Şart mı rükün mü? Şart. Öncesinde yapılıyor. Taharet olmadan namaza girebiliyor musun? Giremiyorsun. O zaman şirk varken de yani istigası olduğuna inanarak mesela bir cübbelin eliyle girdiğin istigası olduğuna inanarak giriyor. Bu adam girmemiş oluyor. İlim şartı yok çünkü. Ona cevap verdik ama yine bak şuradan bir de yaklaşayım size. Peki bu adam ilim şartı yok gerekçesiyle bu adamı İslam'a sokmadın. Sana göre asli kafir oldu bu hiç İslam'a girmemiş. Peki gerekçe şart yok. Güzel. Şimdi ben size şart olmayan bir şey olduğu halde sokayım mı? Şeye. İbadetin içine. İlginç değil mi? Şart diyor rıza ismine. Sokarsak o zaman geriye ne kaldı? Bu içine girenlerden mi girmeyenlerden mi? Onun tartışması gelir gündeme. Mesela diyelim ki ben. Üzerinde necaset var. Necasetten taharet. Şart mı namazın? Şart, şart. Elbisem temiz o. Üç yerde fıkıhta evet. namaz kılacağım yer kendi bedenim bir de elbisem. Evet. Bunlar temiz olacak. Elbisemde bir pislik var cehaletten dolayı bilmiyorum. Namaza girdim. Namazdan sonra aklıma geldi. Alimlerin büyük çoğunluğuna göre ne? Sahih. Doğru mu? Delil. Bir gün Sellem evet. namaz kılıyor. Ay ayakkabısında pislik var. haber yok. Cebrail gelip haber veriyor. Doğru evet. mu? Namazın içinde çıkarıyor. Sahabeler de tabii öyle bir tabiler ki peygamberi. Onlar da çıkarıyor. Seni dini bilmeden. Sorgusuz, sualsiz. Hatta aklıma gelmişken şey var. Bir e, nas var rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir e, mescitte sahabe dışarıdan duyuyor onu. Oturun kelimesi geçiyor. Sorgusuz, sualsiz oturuyor. Hiç niçin oturdu? Önün arkasına bakmak için. Orada oturuyor. <gülüyor> bu mantık. Geliyor ayakkabılarını koyuyor Resulullah. Arkasındaki sahabeler de koyuyor. Sonra Resulullah diyor ki ne oldu? Ya Resulullah senin ayakkabılarını çıkardığını gördük. Biz de çıkardık. Diyor ki hayır bana cibril geldi. Onda pislik olduğunu söyledi. Şimdi ben namazın ortasında taletsiz olduğumu anlasam ne olur? İade. Namazım olmaz. Şimdi bu adam necasette namazın ortasında necaset olduğunu anlasa ne? Sahi. Necasetten taret namazın şartı olduğu halde. Namazdan sonra da öğrense. Ya bunlar hepsi ihtilaflı ama veci var alimlerin indinde tamam. Demek ki şart olmadan da cehaletten dolayı bazen içine giriyor musun? Şimdi bu ilim şartı. Evet hiç olmazsa giremiyorsun. Ama kısmen olursa giriyorsun. İşte o da ne? Ne kadar bilecek? Bak onun cevabını asla veremezler. Şunu kabul etmediğin zaman Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resul'dir. ibadet Allah'a askıdır. Bunu bilse yeter. Kadar. Demek ki bak öyle senin bildiğin gibi değil. Yani taaret olmadığı zaman işte namazı yok. Dolayısıyla ilim şartı yok. İlim şartı hiç olmasa tamam deriz. Çünkü işte bir turiste la ilahe illallah de dediğin gibi bilmez tamam mı? Ama ne kadar olacak? Onun derecesini tespit etmen gerekir. Klasik laflarından. Sen şimdi bunları tekfir etmedin. Bunları İslam'a soktun. Sen küfür küfretmedin. Kafire kafir demedin. Kafiri tekfir etmemek küfürdür. İspat ve nefi yok rükün. Şimdi şartı geçtik rüküne giriyoruz bu sefer. Hani bir ispat bir de nefi değil mi Layla ile Allah'ın rükünü? E sen şimdi kafiri tekfir etmedin. Bir soru sorayım sizden istiyorum Botan bildiği için Botan sana sorayım yani konuştuğumuz için bildiğiniz için derken soru Firavun'u tekfir etmeyen kafir midir? Korkuyorsunuz değil mi? Hep, hep aksine bir şey duyduğunuz için. <gülüyor> Söyleyin, bir şey olmaz ya. Biz kardeşiz burada. Belki de varsın. <gülüyor> <Yok öyle. gülüyor> Asla öyle bir kaydı yok. Ebu Cehil'i tekfir etmeyen kafirdir Firavun. Ben şimdi la ila illallah de diyorum, İslam'a giriyorum. Daha Firavun'u duymamışım. Ha, daha Firavun'u duymamışım. Daha Firavun'u duymamışım. Kafir miyim? Yani ben girmeden önce Kur'an'daki bütün müşrikleri sayacağız. Öyle mi gireceğim? Evet. Veya diyelim saydık, sünnettekiler eksik kaldı. say, say bitmez. Nasıl olacak? O zaman demek ki tavuta küfrün genel olduğunu anlıyoruz değil mi? İlla bu muayyen şunu edeceksin değil bilmen gerekir tavut mu gerçekten şartları engelleri kalktı mı? Ben İslam'a girmeden önce Kur'an bana şunu haber verdiğini bilsem Firavun diye bir zat var Kur'an tekfir etmiş. Öyle İslam'a girsen tekfir etmeden giremem. Ama hiç tekfir etmeden Firavun'u girebilir miyim? Girerim. Çünkü Firavun'u bilmiyorum. Doğru mu? O zaman kafiri tekfir etmemek ne zamanmış? Onun hakkında ilme sahip olacaksın. Tekfirin şartları engelleri kalkacak ondan sonra. Adam diyor ki George Bush'u teklif ediyor musun bana dedi dedim etmesem ben etmiyorum desem kafir mi diyeceksin bana evet dedi. Peki ben sana sorsam desem George Bush kafir mi ben de bu sefer öyle dedim. Sen kafir değildir desen ne olursun kafirim dedi. Tamam soruyorum dedim sana George Bush kafirdir dedi. Ya dedim sen benim komşumu nasıl tekfir edersin? Adam beş vakit namazında tağuta da küfrediyor. Tayyip de tekfir ediyor. İsmi George Bush. Dedi ki bana. Yok benim o kan... O zaman George Bush benim de sabit olması lazım. Yani sen bir adam getirmişsin. Onun hakkında bir bilgiye sahipsin. O bilgiyi bana giydirerek onun üzerinden bana soruyorsun. O yüzden bakın. Bir adama dedim ki ben şimdi... Ben ona yapmış oldum. Ters çevirdim ona. Yani ona dedim ki... Ben şimdi ver, ver, verilmek, istenen mesaj ne? verilmek istenen şu Kafiri sen tekfir etmedin diyor ya Hı. Benim o bilgiye sahip olabilmem Gerekir onun hakkında o küfrüne O ki o zaman ben tağutu tekfir etmiyorum Meselesi gündeme gelsin bir Bakın biraz daha açabilirim Mesela ben şimdi cübbeliyi açık söyleyeyim Asla tekfir etmiyorum Mümkün değil yani benim inancıma göre Şimdi bir kardeş geldi bana dedi ki Ya hocam dedi Sen dedi cübbeliyi nasıl tekfir etmezsin Yani onu etmeyeceksen dünyada var ya Kafir kalmaz dedi Dedim ki bak sen bir bilgiye sahipsin cübbeli hakkında o bilgiyi ben de biliyorum varsayımı üzerinden bana o soruyu soruyorsun. Belki ben senin kafir dediğin Aydın Doğan'ın kanalından izlemedim onu o bilgiye sahip değilim. Mesela işte ete kemiğe büründüm. Veya tekfir ettiğin YouTube'dan hani kafirlerden haber alınmaz ya Kur'an'a göre. Bak nasıl alıyorsun sağdan soldan parça videolarla. Ben diyelim ki sen onu izlediğin zaman ben evde yatıyordum. Görmedim o bilgiye sahip değilim. Ya önce bir tespit etsene bende. O bilgiye sahip miyim değil miyim diye onun üzerinden değerlendirsene. Ya hocam ne kadar cahilsin. Herkes biliyor çocuk bile şu anda cübbelinin o sözlerini biliyor. Ya bak cahil de. Genel kültürsüz de ne kadar odun musun bunları bilmiyorsun herkes bildiği hepsini anlarım kabul de ederim odun musun de nasıl bilmezsin ama odun kafir değildir kardeşim bak odun da anlarım ama bu bilgiyi bende tespit etmen gerekir doğru mu yani mesela gerekçen senin ete kemiğe büyündü Mahmud diye göründümse onu benden tespit etmen lazım aksi takdirde ben sana sorarım Moslası tekfir ediyor musun kim Moslas bilmiyorum söyleyeceksin bana kafir mi değil mi ya öyle bir söyle ne yapıyor? Beni ilgilendirmez kardeşim. Tekfir etmiyorsan kafirsin. Olmaz bir bilgiye sahip olman lazım. Vallahi benim amcamın hanımı, belki Guraba'da tanırsınız Eyüp var bilenler bilir. Benim halamın oğludur. Biz daha o zaman tasavvufçu olduğumuz dönemlerde bundan 14 sene önce falan biz köye gittik onunla. Evet, yani 20-25 senedir namaz kılan bir kadın. Ama Fatiha'yı ne okumayı biliyor ne etteyi hepsini yanlış 15 gün boyunca, Şükran Teyze'nin biliyorsun, On, 15 gün boyunca ona eteyi atıyor, okutmaya çalıştık. Sonuçta geldiğimiz nokta aynı, okutamadan geri döndük. 15 gün boyunca, diyorlmüyor, anlamıyor. Yani bu adam veya bu kadın, ya Allah'ın köyünde, Obama kafir mi? Ya ben Ay, tekfir ya. etmiyorum, o tahta küfür etmedim. ya dur hele bir Obama'yı biliyor mu, bilmiyor mu? Ya bir senin indinde onun ilmi sahip olması gerekir. Şimdi bakın şu mantık şu. Şimdi bir grup var kardeşler tamam mı? Bakın bir grup var. Bu grup belli bir ilme sahip. Şey inanca sahip. Ve bu inanç öyle bir şerli ki kesinlikle tekfir edilmesi gerekir bu grubun. Sen o e, grubu tekfir ederken çeşitli vasıtalarla o grup hakkında belli bir ilme sahip olmuşsun birikime. O birikim üzerinden onu ne yapıyorsun? Tekfir etme sonucu varıyorsun, sonucuna varıyorsun. Bana o grup kafir midir diye sorduğunda... O tüm birikimi bana giydirmişsin. Yani sen de o bilgileri biliyorsun varsayımı üzerinden sana o hakkında soru soruyor. O yüzden asla diyemez bugün Obama'yı tekfir etmeyen herkes kafirdir. Nasıl der adam bilmiyor olmayı Allah'ın köyünde yaşamış. Ne bilsin? Sabit olacak. Anlatabiliyor muyum? Tekfirin, bildi diyelim tekfirin engelleri şartları. Mesela bir insan dese ki soru. Botaniğine sen sorun mu? Bir insan dese ki Allah yok. Tekfirin şartları engelleri uygulanır mı? Hmm? yoksa direkt kafir mi deriz soru hep korkuyorsunuz değil mi hep aksini söylediğim için evet tekfirin şartları engelleri uygulanır tekfir edemezsin adam bebektir çocuktur bulug değil mi şartı ha? delidir mecnundur akıl değil mi şartı ikra altındadır birisi değil mi o zaman sabit olacak benim indimde o kişi hakkında ne kadar kalkmış tekfirin engeli şartı bunları bileceğim tamam. Şimdi yarın bugün ne derler? Unutmayın bu sözümü. Bak Ebu Zerka Allah yoktur diyeni bile tekfir etmiyor der. Orayı keserler sadece. <gülüyor> Allah emanet Dediğim gibi ben anlarım. Bak bana desen ki şu, ya kardeşim sen Türkiye'de yaşıyorsun. O kadar Facebook'ta, YouTube'da, orada burada. Senin tekfir ettiğin o Amerika menşeli şeylerde cübbeli yaygın. Ya ben şimdi Allah'ın kafiri dediğin o adam. YouTube'unu izlemedim diye mi kızıyorsun bana? O yüzden, tamam her şeyi anlarım dedim yani odun, musun? yani odun musun sen anlamıyorsun bak affedersin öküz müsün de bunu bilmiyorsun desen cübbeli yine kabul ederim evet öküz olduğumu kabul ederim ama öküz kafir değildir arkadaşlar bilmiyorum olabilirim o zaman tespit etmen şart benim bir de cübbeli mesela tekfir edememenin sebebi sadece kardeşler onun hakkında bir ilme, onun hakkında bir ilme sahip olmamam olabilir. Az önce söylediğim gibi senin bildiklerini bilmiyorumdur. O bilgim üzerine tekfir etmiyorumdur. O şirklerini, bidatlarını görmemişimdir. Bir iki şeyini görmüşümdür. O da sadece bidattır, şirk değildir falan değil mi? O olabilir ihtimal. Ya da belki senin bilmediğin ziyade bir şeyi biliyorum cübbeli hakkında da. Bir Ebu Zarkı olarak mesela. Bir Ahmet Mehmet olarak. Onun üzerinden tekfir etmiyorumdur. Ki benim şu andaki cübbeliyle konumu mu? Şu anda piyasada bilineninden ziyade bir anlam, piyasada zannedilenden ziyade bir anlam bildiğim için. Ben cübbeliği ne yapmıyorum? Tekfir etmiyorum. Örnek. Şimdi bakın ben daha insanlar pek cübbeliği bilmezken, hani bu kadar medyatik olduğu insanlar tanıdı falan bilmezken, çoğu insanlar önce cübbeliği bilirdim, onun bizim eve yakın yürüyerek 15 dakikadır bizim evle fetih külliyesi. Yani Cippelin Kütüphanesine defalarca girmiş birisiyim. Fetih Külliyesi arasında yürüyerek 15 dakika. Her cuma sohbetlerine, diğer bazı e, semtlerdeki sohbetlerine de giderdim. Daimi ve sabah namazını her sabah namazını onun aksında kılmaya çalışırdım Fetih Külliyesi'nde. Onun bazı birebir görüşlerini de biliyorum açtı. Mesela O zaman tabii 50-100 kişilik cemaat vardı onun arkasında namaz kılıyordu sohbetleri yine tıklım tıklımdı da. Hani bu sabah namazında bir 50-100 kişilik oluyordu. Ben hep onun arkasındaydım. Tabii o zamanlar yaşında böyle çok şey değil yani. Böyle 19-20 o yaşlardayım. Böyle hatta çıkarken böyle en küçüklerden biri bana böyle el sağlıyordu, gülüyordu falan böyle hani ufam diye. Öyle şeyleri de vardı hatırlıyorum. Şimdi ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm. Tekfir etmemiz lazım diyor bu mantıkla. Sen o kadar biliyorsun. Tekfir ettiğine de eyvallah. Bakın mesela örneğin. Cübbeli bu tür ifadeleri... Bak caiz olmasını söylemiyorum. Her halükarda caiz değil ve haram. Benim konum o değil. Ben orada cehaletin vecihini, özrün vecihini anlatmaya çalışıyorum. Cübbeli ve o ekolde olanlar, tasavvuf ekolünün bir kısmı, hepsi de değil tabii. Bak hepsini de temize çıkarmıyorum. Şöyle ifadeleri var. Mudafın hasfı diye bir kayda var onlarda. Mesela etek kemiğe büründüm derken orada sözlerinin önünü hasfederek söylerler. Onlarda bir kayda vardır tasavvufta. Öncelikle e, anlayın diye söyleyeyim. Şimdi kardeşler kim öldürür delildir? Allah. E Allah diyoruz. Allah Kur'an diyor. Siz öldürüyorsunuz, deliltiyorsunuz. Ne olacak? Başka ayette diyor ölüm meleği öldürür. Bir ayette diyor siz öldürüyorsunuz insanları. Bir ayette de ben öldürürüm, ancak ben delitirim diyor. Ne yaptık? Aslı itibarıyla kimdir? Allah. Vesilesi olmasıyla, can alma ciyetiyle ölüm meleği. Can almasına vesile olacak bizim öldürmemiz Doğru mu? Silsiledir O zaman Allah biz insan öldürür diriltir derken Rubiyet anlamında Öldürme diriltmeyi mi söylüyoruz? Yok zihinden bunu hasfetmişiz Mesela Kur'an kimin kelamı? Allah'ın E peki Kur'an Allah'ın kelamı değildir Mahluktur diyenlerin şu delillerini ne yapacağız? Bir cevap istiyorum mesela İnnehu le kavlu rasulün kerim O Kur'an kerim olan rasulün kavlidir Ne yapacağız? halsana Mutezile'ye cevap Re şey şüphe Mutezile'nin şüphesi başka bir atide Cibril'in sözüdür diyor. O zaman aslı itibariyle Allah'ındır tebliğ etme cihetiyle onu hasf ediyoruz. O yüzden ben Cübbeli'nin o zamanlarda defalarca da duydum. Biz bu türlü ifadeleri kullanırken müdafi o hasf olulmuş şeyi söylüyoruz. Bu bizde kaydedir. Yani biz o yaratır, o yardım eder dediğimizde bunun asıl menşe kim? Allah. Onlar Allah onlara belli bir güç vermiş çeşitli vesilelerle. Yani ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm derken diyor. Biz onun Allah'ın onda bazı rububiyetin külli dil vasıflarının tecellisini kastediyoruz. O yüzden yüzdencüppe diyor ki defalarca ben kendim de duydum. Bismillahirrahmanirrahim ya İmam-ı Rabbani beyin diyor. Ki Allah'a tevessül ederek yani e şey Rabbani tevessül ederek Allah asıl Allah. Yani o yüzden ete kemiğe büründüm. Şimdi siz gerçekten samimi olarak inanıyor musunuz? Mahmud Efendi'nin öldüren, yaratan, dirilten, rızıkları yağdıran olduğuna inanıyor cübbeli. Gerçekten samimi olalım. Yani onun bir Allah olduğuna inanıyor. Asla bunu vicdanımıza sorsak söyleyemeyiz. Ha bu bunlar haram olan, şirke kadar vardırabilen sözler konum o değil. Ama ben bu bilgim üzerine tekfir etmiyorum. Mudafın hasmı. En fazla derim haram. Ama cübbeli bir onu Allah diye görmüyor. O yüzden defalar cübbeli söyler Mahmut Efendi bazen günah işler, şey bazen duası kabul olmaz, ne günah de duam kabul olmadı. Hastalandım der, ne günah de Allah bu hastalığı verdi. Bak ilah olduğuna, Rab olduğuna inanmıyor, da aciz bir kul olduğuna inanıyor. Anlatabiliyor muyum? Ha, ben de belki ziyade ilmimden dolayı tekfir etmiyorumdur, bilgisizliğimden değil. Bak sen de bunu bilmiyorsun, al işte bir Müslümanı tekfir ettin desem, o zaman sen de bu mantıkla kafir oldun olur. Birisinden yardım de aynı şekilde mi Cübbeli Ahmet Hoca ve benzerleri her ne kadar mudafı koysalar da bazen onların bu cihetlerde mutlak tasarrufu olduğunu inanıyorlar. O cihetten de şirke düştüğü noktalar oluyor. Hı. Ama mesela ete kemiğe büründüğüm anlatabiliyor muyum? İşte Allah'tan Allah açtım Allah vardı falan. Onların hepsi tecelliyi kastediyorlar. Çünkü mudafın hast olduğu kaydeleri var. Mesela ne gibi? Şimdi ehli sünnette kaydı yok mu? Bizim mutlak sözlerimizi değil mi hocam? Mukayyet sözlerimizi de bitiştirin. Umum husus, İbn Teymiyye bir yerde diyor ki şunu yapan kafirdir. Ama diğer sözde muayene indirgediğinde müdaafın yani müdaafın asfına takıldım. Muayyene indirgediğinde şartlar ve engeller gündeme gelir. O zaman biz biz kendimiz en büyük kaidemiz şu değil mi? Bir görüşü anlamak için o görüş etrafındaki bütün nasları toplarız. Mesela dindeki bir ayetleri, hadisleri değil mi toplarız? Ondan sonra hüküm çıkar. Tek ayet, hadis nese olabilir? Umum var, husus var. E bu aynı şekilde alimlerin sözlerinde de geçerli. Niye o kaideyi yıkıyoruz biz cübbeliyi değerlendirirken? Saat kaç dakika oldu? Bir saat, yirmi altı dakika devam. <gülüyor> Yoksa yetiştiremeyeceğiz. Şimdi en önemli şüphelerinden, şüpheleri saydık. Bunlar birbirle girintili. i̇çtima o didneyn diye bir şey var. Bu çok felsefede de, kelam ehlinde de, İbn-i Teymi'nin dediği gibi sahih mantıkta da bu var. Yani mesela şu bir mantıkı çıkarma. Yani şu soğuksa, bunu soğutan bir şey vardır Biz Külliyen mi karşıyız? Yok Ama bütün insanların ittifak ettiği mantıki şeyler vardır Onda mantık geçerlidir Bütün ümmet icma etmiştir Ama bazı şeyler vardır Mantık geçerli değil İşte Allah'ın eli var diyorsan bu buna benzer O zaman yok diyeceğiz Bunlar geçersiz mantık Ama ittifak edilen mantıklar vardır Bütün ümmette Doğru mu? Bu mantıklardan bir tanesi de iki zıttın bir arada toplanmayacağı Yani aynı anda bir şey ölü veya diri olmaz Ölüyse diri değildir ise ölü değildir İçtima o diddeyn bu demek kardeşler. İki zıttın bir arada ne olması? Toplanması. İki zıt asla ve asla bir arada toplanmaz. Birinin varlığı diğerinin yokluğunu gerektir. Dolayısıyla diyorlar, tevhidin zıttı nedir? Şirk. Sen şunu mu diyorsun? Bu adam muahit bir müşrik. Kalbiniz bunu kabul ediyor mu ya? Kalbiniz kabul ediyor mu? Bak muahit ne demek? Türkçe karşılığı şirk koşmayan Şirk koşmayan bir şirk koşan Demiş oluyorsunuz diyorlar bize Ne kadar cazip geliyor değil mi <gülüyor> Febza'nın takdim ettiği kitaplarda var bu Şeyh bazında Bunları getiriyorlar delil Öyle çürük delil ki Ama çok cazip değil mi hocam Yani düşünün ya bir şirk koşana muvahhid diyebiliyor musun Diyemiyorsan geriye ne kaldı zaten elimizde Çünkü muvahhidin Biz Türkçe karşılığını açtığımız zaman Ne diyoruz biz Birleyen yani şirk koşmayan Cehaleti özür gördüğün zaman şirk koşan bir insanda ona Türkçe karşılığıyla ne dedin? Şirk işleyen bir şirk işlemeyen dedim. Yanlış değil mi? Türkçe mantık olarak bu cümleyi kabul edebiliyor muyuz? Yanlış. Şöyle diyebilir miyiz? Sen kuru fasulye yiyen bir kuru fasulye yemeyen adamsın. Olmaz yani. Doğru mu? Sen kızgın ol, kızgın olup olmayan adamsın. Olmaz ya o, o zaman iki zıttı siz nasıl bir arada topladınız diyorlar. Vahid tevhid Allahu ekber. Şimdi kaide ne? İki zıt bir arada toplanmaz. Peki imanın zıttı ne? Küfür. Allah'ın uluvunu inkar etme küfür bir Müslüman'da toplanıyor mu sana göre? Toplanıyor değil mi? Tekfir etmiyorsun. Nasıl toplandı iki zıt bir arada bu adamda? Kur'an mahluktur diyen kafir değil mi? Küfür değil mi? Onları tekfir ediyor musun? Etmiyorsunuz. Mesela muhtezileyi tekfir ediyor musunuz diyoruz? Etmiyoruz. Nasıl iki zıt bir arada toplandı o zaman adamda? Bitti mi kaidelere çöktü mü? Gerçi ben biraz tafsili anlatayım tabii. Yani bu yüzeysel. Şimdi iki zıt bir arada toplanmazın ne olduğunu anladık mı? Aynı anda bir şey sıcakla soğuk olmaz. Şimdi diyorlar ki nasıl diyebiliriz ki aklınız arıyor mu? Şirk işleyen bir muvahhit. Yani şirk işleyen bir şirk işlemeyen mantık hatası. Cevaben diyoruz ki bunların hepsi lafzı tedlisten ibarettir. Süslü edebiyattır. Bu ifadelerin delalet ettiği yani iki sıt bir arada toplanmazın ne olduğunun hakikatini anlamamaktır. Kur'an'da dinde iki sınıf insan var. Üçüncüsünü saymanızı isteyeceğim var mı? Ben iki sınıf olduğunu iddia ediyorum. Mümin ve kafirden başka üçüncü sınıf bir insan grubu yoktur. Asla var mı? Münafık desen kafirin bir sınıfı. Her münafık kafirdir. Doğru mu? Yani kafir münafık kafirden ayrı bir şey değil. Onun bir cinsi. Kafir münafık olan olmayan diye iki ayrılır. Ama kâfirdir. Yok doğru mu? Dolayısıyla o muvahhid bunlar senin süslemelerin. Muvahhidse nasıl ona e, yani şirk işliyorsa nasıl muvahhid diyeceğiz. Falan. Bunlar senin ifadelerin. Din bunların ismini mümin veya kafir. Müslüman dersen de nedir? Müslüman müminin bir nedir? Vasfıdır sonuçta. Doğru mu? Allah imanlar iman edenler dediğinde ya sen fasıksın seni kastetmiyor, girmiyorsun diyebilir misin? Doğru mu? Bütün herkes ayrı bir şey yok. Buyur. Yani o zaman cübbeliyle biz şey diyemiyorsak, ya da diyemiyorsak o zaman o da muahit oldu. İşte oraya geleceğim işte. Zaten bak muahhide sen işte insan takıldığı için el vermiyor değil mi kalbi? muahit? O zaman biz cübbeliye aynı itiraz. O zaman biz cübbeliye şöyle demek ki küfür işleyen bir Küfür işlemeyen. Çünkü uluvda da o zaman uluvda küfür. Küfürle imanı birleştirdim bir adamda. Yani tekfir etmedin o adama. muahid bizim ifadelerimiz. Biz muahidi öyle e, doldurmuşuz ki içerisini. Lugat anlamıyla kastediyorsan cübbeli muahid değil. Şer'i anlamıyla kastediyorsan cübbeli muahid deme diye bir şey yok ki. Cübbeli mümin midir, kafir midir o gelir günde mi? Anladın mı? Biz illa muahid deyip demeyeceğiz diye zorladığımız Allah Kur'an'da iki sınıf koymuştur. Çünkü biz bazen bir mümine de mümin demiyoruz. Doğru değil mi? O zaman cübbeli muvahhid demememiz onun kafir olduğunu göstermiyor. Her biz insana mümin diyebiliyor muyuz bazen? Fasıklara değil mi? Mesela mümin çeşitli makamlarda imanı yüksek olanlara söylenir. Doğru mu? O zaman burada problem yok. O yüzden diyoruz ki iki sınıf insan vardır. Başka yok. Şimdi biz diyoruz ki bu insanlara şüpheye. Tabii ki iki zıt bir arada toplanmaz. Ama ne zaman iki zıt bu adamda var oldu... Onu tespit etmemiz lazım. Yani ne zaman var olduysa o zaman toplamaz ama ben var olup olmadığını tartışıyorum. Çünkü şartlar ve engeller olduğu için o şirk onda fiilen vuku buldu ama onun hakkında hükmen gerçekleşmedi. Fiilenli hükmeni anlıyoruz değil mi? Adam fiili işliyor ama hükmen onda gerçekleşmedi. Her zina işleyen zinakardır. Dediğin zaman ne olur? Zinakar hükmünü uygulaman lazım. Doğru mu? uygulayabiliyor musun? Adam fıkıh kitaplarında ne var? Adam karanlık kenefe girdi. Bir tane kadın var. Annesi, kız kardeşi şey. Girdi direkt ilişkiye. O da işte baygındı şuydu. Zinaite diyebilir misin? Fiilen zina. Zinakar diyebilir misin? Dünya hukamı uygulayabilir misin? Yok. Çeyrek dinarın altında hırsızlık yapan fiil olarak hırsızlık işledi işte, mi? İşledi. Hırsız diyebilir misin? Dünya dünya uygulayabilir misin? Yok. Şart var. Doğru mu? O yüzden diyoruz ki tabii ki küfür e, şirkle Tevhid bir arada toplanmaz ama toplandı diyebilmek için o adamda şartların engelliğinin yerine gelmesi lazım. Asli takdarda zaten toplanmamıştır. O yüzden diyoruz küfür işleyen adamı ne yapacağız? Hani imanın zıttı ne? Küfür. Her küfür işleyeni tekfir etmiyorsun. Mesela Allah'ın uluvuna küfür diyorsun değil mi? Ama o zahir hafif mesele o değil. Mesele kaydenin kendisi. O kayde demek ki vecihü senin anladığın vecihü üzerine demiş Benim derdim o. Hafirlik zahirlik ayrı bir şey. Ama bu kaideyle tek başına gelemezsin. Mesela al sana şirkle tevhidi bir adamda senin kabul ettiğin şekilde de toplayayım. Hadi bakalım. İkrah altında şirk işleyen birisi. Ha? Sen buna ne dedin? Muahit bir şirk işleyen dedin o zaman. Al bak sana göre. De, i̇krah altında olsa da, ikrah demek ki engelmiş. Bak nasıl topladın adamda? Unutma ile küfür. Adam bir şeyin küfür olduğunu bir anda unuttu veya sevinçten sen benim Rabbimsin. şey Sen ben senin Rabbimim, sen benim kulumsun dedi. Tevhidiyle. Tevhili. Mesela Tevhili o kabul etmediği için kabul ettiği şeylerden yaklaşıyorum. Mesela Mecnun şirk işlese. Bak nasıl topladın adama iki zıttı. Çocuk şirk işlese. Bak nasıl topladın. Demek ki şartlar ve engeller yerine gelmesi gerekiyormuş. Kaç dakika? 34. Devam ediyor mu? Kayıt alıyor mu? 2 saate bağlayalım mı bu şüpheyi? Ha? Tamam. O zaman namaz kılalım namaz kıldıktan sonra devam edelim ama söylüyorum bu on buçukta bitmez gece biri bulur kalan kalır kalamayan sorun değil yani biz ama söyleyeyim açıkçana gece biri bulur bu